Değerli meslektaşım Profesör Tövgün Emecan, eksik olmasın rüsvetti, aramıza geldi. Benim biraz evvel de söylediğim gibi eski, çok yakın hissettiğim bir meslektaşım. Son öyle değerli bir meslektaşım. Öyle olduğuna inanıyorum ve bir inancımı da birçok meslektaşım iştenlikle paylaşıyor, bunu da biliyorum. Ciddi bir bilim adamı. Onun için tekrar geldiği için kendisine teşekkür ediyorum. Şimdi sen böyle alalım. Biliğiniz. Evet, daha herkes seni görsün. Yani koltuma göz dikmez <gülüyor> <Ayaslanmadın, koltuğun kalkmadın. gülüyor> sen eğer. Koltuktan kalkmazsın falan. Sen oyunu biliyorum. Yoktu. Bu kutuyu istersen. Evet. Ş Şapak hocuya teşekkür ederek başlayayım ben de böyle bir şey. dizik tokul göründe. Yani tabii konuşmak kolay değil. Ee, bana teklifi yaptığında zannediyorum daha ziyade bu konu, dönemin hani böyle güncel bir meselesi olarak bir dizi münasebetiyle e, Kanuni Sultan Süleyman dönemi ve Osmanlı tarihindeki yeri üzerinde e, duralım diye eee mutabakata varmıştık sanıyorum bu evet. değişmedi. Evet. Ama tabii yani sen şey yapabilirsin veya yani çok informal bir toplantı olduğu için evet tabii yani tabii yani de, sohbet, sen, sohbet sen, havası içerisinde tabii memnuniyetle tabii tabii. Tabi. Onu ben özellikle bekleyen bu nihayet böyle bir konferans şeklinde değil. Yani Hı. bir sohbet havası içinde olduğunu düşünüyorum. Ben de zaten o vesileyle o şekilde geldim. E, şimdi e, bu bakımdan bu Kanuni Sultan Süleyman döneminin genel Osmanlı tarihindeki yerini e, tayin edici bir e, şekilde e, konuşmaya başlamak istiyorum ve bu şekilde sürdürmeye çalışacağım. E, ondan önce belki biraz e, o döneme kadar Osmanlı devletinin geçirmiş olduğu bazı önemli aşamalar var. Biraz bunlara girmek gerekir. Daha iyi anlayabilmek için bu dönemi. E, biraz ona e, şöyle biraz bakarız. Ondan sonra da ile başlayan bu bir yeni dönem gerçekten Osmanlı tarihinde farklı bir devir başlıyor. Genel politikalar itibariyle dünya siyaset açısından çok farklı bir yere sahiptir. Bunu hem Osmanlı tarihleri yerli ve yabancı hepsi bu konuda mutabıflar. Bu konular üzerinde dururuz. Bu arada da belki hani aklınızın takıldığı şeyler olabilir. Özellikle bu dizi dolayısıyla bazı hatalı, pek çok hatalı, doğrusu belki çok az olan bir durum söz konusu orada. Kanun'un şahsi dünyası, ailesiyle alakalı da, eğer sorular tebeccüh olursa, gelirse, tebcih edilirse, onları da e, gerçekte kaynaklarda kan nasıl tanınıyor, nasıl biliniyor, e, bu konu üzerinde de durup konuşmamızı tamamlarız. Şimdi e, Osmanlı tarihi aslında bakıldığında genel Türk İslam tarihi içerisinde e, hemen hemen çok benzersiz bir yere sahip. Bunu biz pek farkında varmıyoruz ama düşünün ki e, kurulduğu dönemde itibaren yaklaşık bir e, 600 yıllık bir devir diyelim. Hadi 700. yılına doğru kuruladık biz yakın bir zamanda. E, ve hakim olduğu coğrafyaya da baktığımızda zaten önemini kendiliğinden açık olarak ortaya çıkıyor. Ee, ve daha önceki Türk İslam devletleri hiçbir zaman bu kadar geniş bir coğrafyayı kontrol edebilecek bir e, yapıda olmadı. Üstelik bu belki Orta Asya'da büyük imparatorluklar kuruldu ama bunlar sınırsız, Bosku imparatorlukları tarzında farklı bir yere sahipti. Ama Osmanlı imparatorlukları klasik anlamda gerçekte adeta tıpkı Roma İmparatorluğu gibi veya çağdaşı olan birazdan Kanun döneminde bahsedeceğiz Avusturya Maceresi, Avusturya dilim merkezi öyle bilinen ama aslında Habsburg İmparatorluğu olarak bilinen Kuzey Roma Cermen İmparatorluğu olarak bilinen, aynı tandanslar, aynı efendim fikriyata sahip olan bir büyük devlet konumunda idi dolayısıyla böyle bakıldığında biz Osmanlı tarihinin gerçekte dünya tarihi içerisinde çok önemli bir yeri olduğunu düşünüyoruz ve buna yönelik çalışmalar özellikle bugün Batı'da Osmanlı tarihine bakışta da ciddi anlamda farklılaşmaya ulaştı. O kadar ki son çıkan neşriyatta artık Batı tarihçiliğinde oryantalist bakışların önemli ölçüde değiştiğini ve Osmanlı devletine mesela Marksist tarihçilik anlayışı, Weberyan Weberian bir anlayışla bakma anlayışları giderek yerini daha farklı bir yöne doğru e, e, sevk etti. E, bunun da sebebi çok zengin Osmanlı arşiv belgelerinin ve kaynaklarının ortaya çıkması. Bunlarla alakalı malzemelerin e, şu anda neşredilmesi ve ortaya konması, küçük çalışmalarla bunun desteklenmesi ve takviye edilmesiyle. E, e, e, Dolayısıyla bu bu ana çerçeve içerisinde bakıldığında artık Osmanlı tarihinin gerçekten Avrupa'daki en azından bugün bütün dünyadaki hani gelişmeleri hep kendilerine mahallenin Avrupa'daki bu anlayışı önemli ölçüde Osmanlı tarihinden gelen etkilerle beraber artık farklı şekilde değerlendirmeye çalışan bir tarihçi grubu var. Bu gerek Amerika'da olsun genç tarihçiler gerekse Avrupa'da pek fazla ama anda, Azize'de Amerikan tarihçileri bunu e, ön plana alıp yazıyorlar şu anda. E, i̇lginç bazı yeni tespitler ortaya koyuyorlar. E, şimdi Osmanlı Devleti bildiğiniz gibi e, bir küçük bir beylik olarak kuruldu. E, bu kurulduğu yer yakın zamanda İnal Çukocan'ın da ortaya koyduğu işte e, bir tartışmaya mevzu olmuştu. E, Bilecik'te mi, Sürüt'te mi kuruldu yoksa Yalova'da mı kuruldu diye biliyorsunuz. Belki okumuşsunuzdur. Aslında buna hiç gerek yok. Çünkü zaten Osmanlıların ortaya çıktığı saha Söğüt bölgesi, Bilecik bölgesidir. Bunu çok açık olarak biliyoruz. Ee, üstelik yani bunu bir savaşa bağlamak da doğru değil. O, yani o savaşa gelene kadar olan bir altyapısı var. Dolayısıyla biz bunu genel olarak kabul ettiğimiz şey Osmanlı Devleti'nin e, bu e, Bizans ucunda Söğüt bölgesinde ortaya çıkan e, bir e, siyasi e, ve askeri bir yapıya sahip bir de, e, beylik olduğudur. Ve bu beyliğin e, ortaya çıkışında da en önemli faktörden bir tanesi e, göçebe tarzı yani kolay göçer yapıdaki e, bir e, her zaman söylendiği gibi Osmanlı'nın bir aşiretten ortaya çıktığı fikriyatı vardır. Bunu da biliyorsunuzdur. Bundan ziyade aslında Osman Bey'in e, son derece kuvvetli bir askeri lider olma, bir bölük, bölüğün başında bulunan bir kumandan olma vasfının planda olduğunu düşünüyoruz. Şimdi yeni formülasyonumuzda Osmanlı ile ilgili bazı çalışmaları var. Artık buna doğru dönmeyi e, tercih ediyoruz. Çünkü orada güçlü bir siyasi ve askeri bir denge unsuru haline geliyor uç, uç bölgesinde. Ve sürekli olarak gaza yapan bir e, sınır boylarında e, ganimet ve dini ideolojiyle beraber beslenen bir askeri grup. Bu grupların varlığını biz e, Tahir kayıtlarından yani Osmanlı döneminde intikal eden kayıtlardan da çok yakından biliyoruz. Dolayısıyla artık bu hani 300 aşiretten bir devlet imparatorluk doğdu gibi çok malum kılıç olan bu düşüncelerin artık tamamen dışında çok farklı bir e, yeni tezler geliştirebileceğimiz bir çerçeveye ulaştık. Osmanlı devletin kuruluşunu da bu anlamda artık değerlendiriyoruz. E, dolayısıyla böylesine bir durum var ve bu Bizans doğudundaki bu küçük e, siyasi askeri birlik zaman içerisinde nasıl oldu da nasıl oldu da bir devlet ve e, daha sonra bir imparatorluk sürecine girdi. Bu en önemli noktadan bir tanesi. Şimdi Bizim e, yaptığımız e, çalışmalar sonucunda öyle anlıyoruz ki e, Osmanlı beyliği gibi e, onun yanında komşusu olan diğer beylikler de var. Neden o beylikler, mesela Saruhan oğulları, mesela Kastamonu bölgesindeki Candaroğulları veya daha arkada Aydın oğulları, gibi uç beylikleri büyük bir devlet haline gelemedi de Osmanlılar bu süreci geçip büyük bir devlet haline geldiler sual. Şimdi burada en önemli noktalardan bir tanesi anladığımız kadarıyla Osmanlı, Devleti, Osmanlı Beyliği'nin kurulduğu coğrafyanın önemi. Bu coğrafya son derece önemlidir Marmara Ayrım'ın kıyısında bütün ana yolların hemen üzerinde olan bir coğrafyadır. E, stratejik olarak bulunduğu konumun yerin e, e, önemi çok fazladır. E, İstihar ünitelerle bağlantılıdır. Dolayısıyla bütün bunların e, tabii ayrı bir konu ama en azından ana hatta bunu söylemeye çalışıyorum. E, bu çerçevede Osmanlı Devleti'nin bu kurulduğu coğrafya ona önemli bir şans veriyordu. İkinci önemli faktör de kısa bir süre içerisinde öndeki denizi aşarak Balkanlara doğru ayak atmış olmasıdır, Adım atmış olması daha doğrusu. Çok erken tarihte Osmanlılar Balkanlara adım at ay, adım attılar. Gelibolu Yarımadası'na itibaren Edirne'yi alarak 1360'tır tasarruf ediniz. Kuruluşundan hemen kuruluşundan yaklaşık bir 40 yıl sonra Edirne sonra Gelibolu'ya geçtiler. Ondan sonra Edirne'yi aldılar 1060'ta. geliştir 1350'dir. 1340'larda geçtiler. Ee, daha keşif seferleri var. Çünkü o dönemde murbe ile beraber gelen gruplar var. Aydınoğlu Mur Bey'le beraber geçmişlerdi. 1330'lu, 40'lu yıllarda. E, dolayısıyla bir keşif seferi vardır. E, ondan sonra kalıcı bir şekilde yerleştiler. Gelip oluyor olarak. 1352'dedir. 1352'den itibarendir. 1360'da Edirne'yi yazdılar Ve artık önlerinde e, büyük bir bakir Balkan coğrafyası var. O sırada Balkanlar'da da zaten e, onlara karşı koyabilecek çok ciddi bir e, direniş yapabilecek bir siyasi durum da söz konusu değil. Çünkü Balkanlarda o sırada Stefan Duşan İmparatorluğu dağılmış. Küçük küçük beylikler var. Ee, bu küçük beylikler halk için e, e, olumsuz bir idare şeklini ortaya koyuyor. O sırada büyük bir veba salgını var. Nüfusta önemli bir azal, azalma olmuş. Yani aslında şartla, hani yıldız vardır ya parlar, insanların kaderini yapar. Tarihte buna çok e, önem verilir. E, bu e, Osmanlı çok önemli bir fırsat ortaya koymuş oldu. Bazen bunlar e, faktörler, şans faktörleri. Bazen e, kader diyelim insanı buraya doğru e, götürebilir. Bunu ben e, çok gayri ilmi olarak bulmuyorum açıkçası. Bu tarih bakıldığında bu fırsatlar, küçük fırsatlar çok önemli. Bunların hepsinin üst üste geldiği andan itibaren Osmanlı büyük bir coğrafya söz konusu oldu. Ve Balkanlara açılmakla beraber Osmanlı devleti gerçek anlamda e, devlete geçiş süreci tamamlamış oldu. Ne zaman? Birinci Murat zamanında, 1389'da Kosova Savaşı, bunun önemli bir e, dönüm noktasıdır. Kosova Savaşı'ndan sonra Yıldırım Bayezid Osmanlı tahtına geçti e, ve e, Osmanlı o sırada Tuna olduğuna dayandı. Yani batıda Tuna'ya kadar dayanan bir Osmanlı devleti var. Ne zaman? İşte 1389-1390'lı yıllar. Ve tasavvur ediniz ki o sırada e, Anadolu'da Osmanlı e, sınırları işte Konya'ya, işte biraz Amasya'ya kadar bile dayanmamıştı daha henüz. Kızılırmağ'ın o karşısına kadar gelmişti. Yani böyle bakıldığında Osmanlıların bir ucu Kızılırmak'ta veya biraz ötesinde bir ucu Tuna'da bir merkezi bir devlet konumundadır. Tabi ortadaki Bizans'ı hariç tutarak söylüyorum. Küçük bir şehir devleti olarak kalmıştı Bizans o sırada. Yani böyle bakıldığında Osmanlı devletinin aslında tam anlamıyla bir Balkan devleti olarak kurulduğu fikriyatının ve düşüncesinin doğru olduğunu biliyoruz ana e, merkezi burasıdır. Üçüncü önemli nokta, bunu niye söylüyorum? Şundan dolayı, e, Yıldırım Bayezid dönemine geldiğimizde ilk defa devlet merkezi bir yapı kazanmaya başladı. Yıldırım Bayezid, eski, aşı, eski diyelim bu askeri düzenin dışında biraz daha konar güçler yapının daha bariz olduğu sistemi biraz değiştirdi. Tipik bir merkezi imparatorluk kurmaya çalışmıştı. Bu kullardan oluşan kendisine bağlı e, merkezi e, gücü kuvvetli. E, bu merkezi gücün Merkez-kaç kuvvetleri önemli ölçüde efendim, e, zapturap dağıtmaya çalıştığı bir dönem, Yıldırım Bayezid dönemi. Zaten Ankara Savaşı'nı kaybetmesinin en önemli sebeplerinden bir tanesi de budur. Timur karşısında. Bu güçlü e, uç beylerini dengelemeye çalışması. E, uç, bu, uç bölgesindeki bu beyler kendi başlarına e, mücadele etmeye alışmış, e, merkezin dairesinden çıkmış bir yapıda idiler. Dolayısıyla o, bu mücadele aslında merkez ve merkez-kaç arasında cevahtı uzun bir süre. Parti döneminde buna çözüm bulundu. Fatih'e kadar. Zaten ondan sonra iş değişecektir. O yüzden Yıldırım Bayezid dönemine bakıldığında devletin merkezi bu ana gücü ve yapısının e, ilk denemesini biz burada görüyoruz. Bunu kurmaya yönelik bürokrasi açısından olsun, tarih sistemi açısından olsun, e, merkezi e, bürokrasiyi önemli ölçüde yeniden e, şekillendirilmesi, asker sistemi şekillenmesi açısından olsun. Bütün bunlar e, Timur darbesiyle beraber yıkılıverdi ve devlet birden ikiye bölündü. İşte bu ikiye bölünen devlet, yeniden eski beylik konumuna gelen devlet toparlanması Balkanlar sayesinde oldu. Çünkü orada kuvvetli bir şekilde tutulmuştu. Oraya nüfus nakli yapıp o bölgeleri şenlendirmişti. Ciddi oranda bu gerek Batı Anadolu bölgesinden gerek Anadolu'nun iç kesimlerinden daha ilk dönemlerden itibaren Balkanlara yönelik bir Türkmen göçü var. Bunları Osmanlılar teşvik ettiler. Zaten borçlu önemli ölçülü araziler buraya yerleşir Şunu açıkla söyleyelim yapılan tespitlerde budur. Balkanlardaki şehirleşme Osmanlılar sayesinde olmuştur ben ben yani bunu hamasi bir da söylemiyorum bunu yapılan e, tespitlerle de çok Michael Kiladi bir meşhur bir tarihçimiz var <gülüyor> Hollanda olur kendisi Balkan üzerine çalışıyor bu yapılan sever üzerine çalışıyor onun yaptığı çalışmalar da var. Yani Balkanların yeniden ihyası, yeniden şehirleşmesi, oradaki kalkınması Osmanlı hakimiyetiyle beraber başladı, çok enteresandır bu. Ee, ve büyük şehirlerin ve kasabaların, bugün bildiğimiz pek çok büyük şehir ve kasaba Osmanlı döneminde kuruldu. En önemli örneklerinden bir tanesi meşhur Saraybosna'dır. Saraybosna diye bir şey yoktu, küçük bir köy veya pazar yeriydi. Osmanlı sayesinde orası büyük bir yer haline geldi. Bugün bildiğimiz Sofya mesela, yine küçük bir köy, karanlık bir yerdi. Osmanlı sayesinde büyüdüğü bir şehir haline geldi. Yani Balkanlardaki şehirleşmeyi ve oradaki e, bu, bu gelişmeyi temel eden Osmanlılardır. Dolayısıyla oranın da oraya dayanan bir gücü söz konusu oldu. E, ve işte bu demek istediğim şey, e, özellikle e, bu e, Yıldırım Bayezid e, döneminden sonraki bu büyük o Fethet dönemi dediğimiz çalkantlar içerisinde boğuşan devletin yeniden toparlanması, bu Balkanlardaki bu altyapılar sayesinde oldu ve kısa bir süre içerisinde 1400 aşağı yukarı 3'ten itibaren yaklaşık işte Çelebi Melmede'nin saltanata geçiş süresi vardır 1413 1421'e kadar saltanatını sürdürdü. 2 Cumhuriyet geçti sonra bütün bu dönemler bu çalkantılar içerisinde geçen, devletin yine toparlanma sancırı çektiği, Anadolu ile Balkanlardaki toprakları birleşir mücadelesi içerisinde bulunduğu bir devreyi teşkil etti. Ve bu dönem Yine bizim çok önemli, kaçırdığımız bir noktadır bu. E, dikkatlerden kaçak bir noktadır bu. Fethet dönemi ve karşılaştaki mücadeleler Osmanlı tarihinde ciddi bir travmayı da meydana getirdi. Ve hiç unutulmadı bu. Hiç unutulmadı. E, bir e, Osmanlı devleti yıkılmanın eşine gelmişti. Ve bu yıkılmanın eşine geri geldiği için e, hem devlet dramları hem de e, idari kademenin zihninde bu daima yer etti. Ve bütün bundan sonraki faaliyetlerini buna göre ki ayarladılar. İşte bu kardeş kalpli meselesini tutun da her türlü diğer dönüştürülen tedbirlere kadar bunların içerisinde bu fetret döneminin meydana getirdiği meselelerin çok önemli bir rolü olduğunu biliyoruz. Ne zaman bu çözüm kazandı? Bildiğimize göre bu çözüm işte işte Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul Fethi'nden sonra artık devletteki bu problemlere çözüm bulabilecek bir yeni bir dönem başlıyor. Bu bakımdan şu yanlış değildir. Fatih Sultan Mehmet dönemi devletin imparatorluk olarak yeniden kuruluş devridir. Yani imparatorluğun kuruluşudur Fatih'in. İmparatorluk diye Sınav içerisinde söylüyorum. Beylik devlet ve imparatorluk. İmparatorlukun gerçek anlamda kuruluşu ve Osmanlı'nın klasik bir çerçeve kazandırmaya başladığı devir Fatih Sultan Mehmet'le beraber başladı. Ve bu form kazandığı, bu şekil devletin kazandığı şekil aşağı yukarı Osmanlı'nın yönlerini artık kendi iş dinamiklerden değil de Batı'daki gelişmelere doğru çevirecekleri 19. yüzyıla kadar devam edecektir. Asıl başka mühim kırılma da Tanzimat dönemiyle beraber yaşanacaktır. Klasik Osmanlı döneminin dışında bir kırılmadır bu. Ciddi anlamda evet bütün yapısını değiştirecektir. Bu bakımdan ben klasik çağ diye hep söylediğim ve o şekilde yayınlamış olduğum bazı kitaplar var makalemi o şeyi topladım klasik çağ dediğim bir devreyi belli bir devreye döneme değil, daha geniş bir çerçeveye e, e, koyuyorum. Özellikle Fatih'e itibaren başlayan ve iyi kötü değişmelerle beraber e, yapısını muhafaza eden e, ve 19. yüzyılın başlarına kadar olan bir dönem. 3. senim döneminde devlet biliyorsunuz e, Batı karşısındaki gerilemesini Batı'dan alacağı yeni tekniklerle, yeni çözümlerle halledebileceğini düşünmeye başlamıştı. Bütün sistemini değiştireceği bir döneme doğru girmişti ve nihayet biliyorsunuz e, tanzimat ile beraber Osmanlı Devleti ciddi anlamda bütün müessesleriyle her şeyde klasik görüntüsünü tamamen terk edip yeni bir devreye geçti. Ve bu yeni devre bugün de sürüyor. Hiç değişmedi. Aynı sistem yani o sancıları o dönemdeki bu yeni e, gelişmenin e, Osmanlı'nın yıkılışı bitmedi. Bugün Avrupa Birliği kapısında bekleyen Türkiye ile beraber devam ediyor. Bunun olmamalı. Yani yönünü o tarafa doğru çevirdi ve bu süreç bu tarihi süreç bugün de devam ediyor. Ben tabi o konulara girmeyeceğim ama bu e, klasik çağ dediğimiz Fatih'te başlayan ve, ve aşağı yukarı bu e, uzun bir sürece yayılmış olduğum işte 1450 yani diyelim 1450 itibaren başlayıp e, 1800 yılların başına kadar gelen bir geniş bir e, devirdir. Bu devir içerisinde hiç şüphesiz ki Osmanlı Devleti'nin klasik çağ dediğimiz ana formasyonunun yerleştiği oturduğu dönem işte bugün size e, bahis mevzu edeceğim kanun dönemidir şimdi bu uzun girişi girizgahı yaptım. Konunun daha yanlış açısından. Çünkü Osmanlı Devleti'nin gerçek anlamda ne, ol ne olmadığı konusunda ciddi problemler var. Çünkü çok farklı bir yapıya sahip her bakımdan. Gerek bünyesinde barındırdığı insanlar bakımından, onlara uyguladığı idare bakımından dönemindeki diğer devletlerden çok farklı bir durum söz konusu. Çünkü bunu biz ürettiği belgelerden, kadı sicillerinden, mahkeme kayıtlarından, elimizde var bunlar, bunlardan anlıyoruz. Ve bir sistemi var ve bu sistem o dönem için, tabii bu günlük edilmez ama, o dönem için gerçekten hemen hemen diğer devletlerde olmayan çok daha farklı bir sistem. Ve bu sistem dolayısıyla zaten Batı'da çok önemli bir ilgi var ve Osmanlıların ilerleyişiyle beraber batıdaki gelen temsilciler bu sistemin mahiyetini ve sırrını çözmeye yönelik olarak pek çok raporlar yazmaya başladılar. Bu raporlar ta 1475'li İslam'ın fethiyle başlıyor adeta. İslam'ın fethiinden sonra gerek Fatih'in yaptığı faaliyetlerle alakalı ciddi bir raporların İtalya'da olsun insanı yani burada gayet iyi biliyor İtalya'da aşırıları durumu çok önemli miktarda bir belge birikiminin olduğunu görüyoruz. Bütün bunlar Osmanlı sistemini anlamaya yönelik bunun çözümü çok zor oldu. Bu da bahsi diğer, yani çok konuşacak konular var ama konuyu fazla dağıtmak da istemiyorum. Bu dönem içerisinde kanun döneminin çok farklı bir yeri olduğunu söyledim, Bu genel klasik çağ içerisinde. Şimdi kanun dönemi aslında Osmanlı İmparatorluğu tarihinde ciddi anlamda global bir siyasetin takip edildiği ve adeta dünya siyasetine yön verildiği bir devirdir. Osmanlar tam da tam da e, önemli bir baş aktör olarak burada yer aldılar o dönemin dünyasında. E, bunu ben yine Hamas'i olarak söylemiyorum. E, Osmanlıları hani, temiz çıkarmak gibi ya onları e, bu anlamda e, savunmak ilk pozisonda da değilim. E, ama ele geçen e, bu bilgiler ve gelişme tarihi gelişmeler bize bunu çok açık bir şekilde gösteriyor. Karlı Mustafa Bey'ın tahta çıktığı zaman devletin durumuna bakıldığında devraldığı miras önemlidir. Neyi devraldı kanunu Sultan Süleyman? Atalarından bir kere gaza yani Hristiyanlara karşı sürekli olarak ilerleyişi dini bir motifle sarmalayan bir ulvi bir efendim emir diyelim. Ve Dolayısıyla bunun Osmanlılar bu gaza ve gazi vasıflarını net ön plana çıkardılar. Bunu zaten çok öteden beri yapıyorlardı ve bütün İslam dünyasında bu vasıla tanınmışlardı. O kadar ki gerek İslam dünyasının o dönemdeki önemli devletlerinden bir tanesi mesela Memlüklerdir. Ya olsan senin onu ortadan kaldırmadan önce, ee, öte yandan kara koyulan koyunlar var, arka planda e, ortasındaki hanlıklar var. Çünkü ciddi bir şey yok. Fakat en önemli devlet Memlüklerdir o dönemde ve memlük çünkü halife de orada olduğu için bütün İslam dünyasında memlüklere karşı büyük bir ilgi var ve onların üstünlüğü adeta kabul edilir vaziyettedir. Memlükler bile Osmanlıların bu Gazi vasfını övecek derecede onlara beli bir yere koyuyorlardı ve dolayısıyla Kahraman Şükrü'nün atalarından bu gaza veya Gazi dilim şeyini miras aldı. İkinci olarak almış olduğu bir başka önemli miras daha var. Bu da onun kadar çok da önemli babasının e, Mısır alması ile beraber İslam dünyasının deliliği vasfı ve mukaddesiyelerin kuruculuğu ünvanı. Bu da yine bizim tarihimizde pek fazla bilinmeyen ama mutlaka vurgulaması gereken çok önemli bir konudur. Lafeti kastetmiyorum. O konuya birazdan gireceğim. E, buradaki önemli misyon e, Mısır'ın alınması ile beraber Osmanlılar, Atik İslam dünyasında tek konuma geldiler. Ve bunun e, İslam'ın koruyucusu ünvanını almak suretiyle Biraz sonra tekrar o konuya döneceğim. Ee, bütün bu İslam dünyasında artık hakim bir e, pozisyon içerisine girmiş oldular. Ve herkes gözlerini Osmanlı'ya dikmiş oldular. İşte, Kanun Suresi Selman tahta çıktığı zaman bu iki önemli misyonu e, kendi bünyesinde barındırıyordu. Ve üstelik bu iki misyonu da ciddi anlamda 46 yılı saltanatı boyunca da e, takip etti. Yaptığı faaliyetleri biliyoruz. E, o bakımdan e, hem bir taraftan Avrupa'daki bu global e, siyasetin e, bir e, aktör olurken, Doğu'da da Doğu'da da İslam'ı koruyuculuğunu üstlendi. Kime karşı İslam'ı sapkın diye e, bahsedilen birtakım e, mezhebi düşünceleri de korumak amaçlı olarak. Çünkü onda birazdan gireceğim Doğu politikalar çerçevesinde o da Safevi tehlikesi ve tehditidir Osmanlılar açısından ve bütün İslam dünyası, sünni dünyaya karşı olan bir hareket olarak algılanıyordu çünkü o dönemde. Ve Osmanlılar bunu önemli bir misyon olarak benimsemişlerdi. Bu tehlikeyi bertaraf etraf etmek için. Bunu birazdan bir şey yapacağım. Ee, konuyu açmaya çalışırım. Şimdi bu iki önemli misyonu bünyesinde barındıran bir kanunlu ü sülten ve bu birinci e, taşıyor muydu, taşımıyor muydu? Tabii o önemli bir noktadır. E, tahta problemsiz çıktı açıkçası. E, babası gibi kardeşlerle mücadele etmedi. Yağustan senin biliyorsunuz babası. Ciddi ibadeler geçirdi. Kardeşleriyle büyük mücadelelerden sonra duruma hakim olarak devleti, yani sultanlığı elde etmiş oldu. Babasını tahta indirdi resmen. Babasının rızası yoktu çünkü. Çok rahat tek erkek evvel olarak tahta problemsiz bir şekilde çıktı. Ee, ve çıktığı zaman da yaşı çok da genç değil 20'li yaşlarda, 26 yaşında galiba. Olgun bir yaşta, yani daha doğrusu olgun sayılabilecek o dönem için bir yaşta da tahta, e, e, tahta bulunuyordu, e, çıkmış bulunuyordu. Dolayısıyla e, e, çok da iyi eğitim aldığını biliyoruz. E, özellikle Manisa'daki şehzadelik dönemine ait bazı veriler var elimizde. E, oradan anlıyoruz ki, yanında önemli hocalar var bazı önemli müsahipleri var. Müsahipler sistemi çok önemlidir Osmanlılar'da. Bunlar her bakımdan bilgi verirler ve takviye ederler. Dünya politikaları açısından da yine bilgi sahibi olduğunu anlıyoruz. Orada gelen raporlar var çünkü. Bunlar yazılı olmadığı için pek bilinmiyor. Ne yazık ki. Ve tahta çıktığı zaman hazır bir konumdaydı. Ve yaptığı ilk icraatlar zaten bunu çok açık olarak gösteriyor. Tahta çıkar çıkmaz iki önemli hedefini ortaya koydu. Bu arada bir tanesi Belgrad'dır. E, diğeri de Rodos'tur. Bunlar e, hani böyle e, gayri nizami, e, böyle başıboş, alınmış karar değil aslında. E, çok önemli bir stratejinin takip edileceğini gösteren iki önemli işarettir. Niye böyle söylüyorum? Şundan dolayı söylüyorum. Çünkü aynı hedefler vaktiyle, vaktiyle Fatih Sultan Mehmet zamanında da takip etmişti. Fatih'in iki önemli, üç önemli daha da iki, e, İstanbul Fethi'nden sonra tek önemli hedefi e, eski Roma'ya bütün, Roma bütün hakim olmakta onun coğrafyasına. Çünkü onun mirasını e, üstlendiğini düşünüyordu. Ve buna yönelik faaliyetlerde bulunmuş e, bulunmayı hedeflemişti. Onun da üç önemli hedefi vardı. Bunların bir tanesi Belgrad'dı. Diğeri Rodos Adası'ydı. Ve üçüncüsü de e, 1480'de asker çıkarmış olduğu otorantop İtalyan'ın fethiydi. Yani dolayısıyla bu üç e, siyasetin, üçünde de Fatih Sultan Mehmet aslında başarılı olamadı. Belgrad önünde Hüsran'a uğradı, e, başarılı olamadı. Rodos önünde kuşatmayı başaramadı, Hüsran'a uğradı. E, belki İtalya'da başarılı olabilirdi. Çünkü karşı koyabilecek bir güç yoktu ama ona da ömrü yetmedi. 1481'de Fatih Sultan hukuku buldu. Zaten 80 yılında da e, Gediga gel, Ahmed Paşa otorantoya çıkmıştı. Bir sene kadar kaldı orada yöneticiler. E ama bir şey olmadı yani sonra geri dönmek zorunda kaldık İspanya'da politikalar değişmiş oldu. Şimdi aynı siyasetin biz çok enteresan bir şekilde de görüyoruz. O da bu üç yeri hedefledi yaptığı seferler sırasında. E, nitekim 1520'de Belgrad hedefledi, burada başarı oldu Belgrad'a. Belgradın önemi Avrupa'ya açılışta ciddi bir askeri üst olarak burayı kullanmak istemesiydi. Ve Macarlar'ın elinde bir Belgrad. Sırplar olsada bu anlamda oraya hakim değillerdi. Macarlar'a bırakmışlardı çok önce. Macarlar hakimler. Belgrad'ı aldı. Belgrad'tan sonra artık orada Avrupa'ya karşı yapabileceği faaliyetlerini, askeri ve siyasi faaliyetlerini sürdürebileceği çok temel bir üst elde etmiş oldu. E, i̇kinci hedefi Rodos oldu. Hemen bir yıl sonra 1521'de Rodos'u aldı. Bu defa da Akdeniz hakimiyeti açısından ciddi bir adım atmış oldu çünkü Rodos Osmanlıların e, biraz da bu ticari açıdan çok önemli olan İstanbul Mısır yolu üzerinde bir hedefte önemli bir engel teşkil ediyordu. Diyeceksiniz ki Kıbrıs'ta var o hedef e, engel teşkil etmiyor mu? Ama Kıbrıs daha uzak bir konumda. E, gemilerin geçtiği yerler daha ziyade bugün Rodos'ta e, Anadolu kıyıları arasındaki boğaz vardır. Rodos boğazıydı Osmanlı bu boğaza. Gemilerin e, güzel yan kıyıya yakın gitmesi oradır e, bu ticari kol Dolayısıyla burayı almakla bu ticareti de aynı zamanda sağlam almış oldular. Haç ve ticaret yoldur bu aynı zamanda. Gebiler çünkü diyor. Ee, ve Akdeniz hakimiyet önemli bir adım atmaya çalıştı. Bunun sonuçlarını biliyoruz. Akdeniz hakimiyeti arasında bir müddet sonra hem Venetiplilerle, Akdeniz'de hem de e, daha sonra İspanyollarla mücadele edebileceği bir vasat kazandı. İşte Barbaros Ayettin Paşa'nın gelişeceği Kuzey Afrika hakimiyeti hep buna bağlı gelişmelerdir. Ve Osmanlılar Doğu Akdeniz'de önemli ölçüde hakim oldular. Bunu çok açık olarak biliyoruz. Adım adım, 1532'de e, Adalar Seferi var. O bölgeyi tamamen ele geçirdiler. Adaları ele geçirdiler, benzerliklerden aldılar büyük bir kısmını. E, onun ardından e, ciddi anlamda işte e, Andrea Doria Haçlı ordusuna karşı olan faaliyetleri var ve Atina'nın kontrolünü ele geçirdiler. Kuzey Afrika'ya bugünkü bildiğimiz işte o adların gelmiş olduğu e, Tunus, e, Trabzon, Cezayir ilk defa bu dönemlerde bu bölgelerde Osmanlı idaresi yavaş yavaş hakim olmaya başladı bölgelerde. Bu da Rulosun getirmiş olduğu yine açılımın bir sonucudur. E, Balkanlara dönecek olursak Belgradın alınması ile beraber de bu defa Macaristan topraklarına karşı Osmanlıların yeni bir siyaset oluşturmaları temel atılmış oldu bu anlamda. E, nitekim e, 1520'den sonra 1526'da e, Avrupa siyasetine damgasını vuran bir yeni gelişme söz konusu oldu. Hepiniz çok iyi bildiği husustur bu. E, çünkü ee, tam da bu sıralarda 1500 Avrupa'da yeni bir takım gelişmeler vardı ee, Fransa'yla e, Almanya arasında ve Almanya-İspanya arasında e, bir ciddi bir rekabet söz konusu oldu. İmparatorluk rekabet söz konusu oldu. Maximilian'in ölümüyle beraber imparator. Onun mirası üzerinde torunu bir taraftan e, 5. Karl olacak daha sonra Carlos o zaman İspanya kralı ve diğer de Fransız e, monarşi e, devlet e, olarak e, Fransa Başında François vardı. İkisi arasında imparatorluk mücadelesi yaşanmıştı. Ama Almanlar ağır bastılar ve Alman prenslerin oylarını alan Karl, imparator seçilmişti 1519'da. Tam da Karl tahta çıktığı yıllar aşağı yukarı 10-20 tahta çıktı. Ve ardından 5. Karl'ın tahta çıkmasıyla beraber İtalya problemi de zaten vardı aralarında Fransa ile İspanya arasında. Bundan dolayı bir savaş başladı ve bu İmparatorluk rekabili de bu savaşı körükledi ve bunun sonunda 1525'te yine bildiğiniz gibi Paris'de Fransu'ya esir düştü ve Mahdet'te bir kuleye kapatıldı. Onun üzerinde kraliçe, ana kraliçe bir taraftan Osmanlı'na yardım isterken, öte taraftan şeyden, İngiltere'den ve o sırada Alman prensleri var onlardan da yardım istemişti ama kimse cevap verecek durumda değildi. Papa'nın gücüne ve V. karla karşı görebilecek değildi. Osmanlı'dan bir cevap gelmişti. İşte bu olayda Osmanlı'nın Avrupa meselelerine doğru girmesine yol açan önemli sebep oldu. Dolayısıyla zaten e, şey Belga'da almıştı bir açılım sağlamıştı ve hedefini de Macarisine doğru e, e, bir hedef çizmişti Osmanlılar Kanun üstünden Şimdi bu ciddi bir fırsat verdi bu yardım ve 1525'de orta, e, bu orta Macaristan'a doğru sefere çıkarken ee, bu şekilde bunu bir yardım seferi olarak ilan etti. Ama hedefi Budin'di. Orta Macaristan'dı. ve Dolayısıyla da e, burada 1526'daki Muar Savaşı e, hem Macar Krallığı'nın sonu oldu hem de Osmanlıların Orta Avrupa'da gerçek anlamda belediyeci bir güç haline gelmesinin en önemli sebeplerinden biri teşkil etti. Çok genel anahtarı anlatıyorum. Çünkü çok teferruatlı konular. Biraz teferruat sıkıcı da olabilir. E, ama temel bazı e, e, bu dönemi anlayabilmek için e, konular var. Bunu tabi vurgulamak isterim. Şimdi peki böylesine bir politikayı Osmanlılar hani e, spontane mi düşündüler? Ciddi bir altyapı hazırlıkları var mı diye su hayatınıza gelebilir. E, çok iyi biliyoruz ki e, hem e, Kanuni Sultan Süleyman etrafındaki vezirler özellikle İbrahim Paşa'nın çok rolü vardır bunu da biliyoruz. E, diğer e, bunu ciddi olarak e, planladıklarını anlıyoruz. Yani Osmanlılar gerçek anlamda büyük bir strateji takip ediyorlardı. E, ve bu büyük stratejinin e, en önemli aktörü halindeydiler. Aynı şekilde karşılarında da 5. kar vardı. Yani 16. yüzyıl dünyası aslında bakıldığında bu iki büyük e, diyelim e, imparatorun büyük güç mücadelesine sahne oluyordu. Başka kimse yok. Diğerleri önemsiz aktörlerdi. İngiltere'de 8. harita var. Hepinizin çok iyi bildiği. Hiç yani ada devleti olduğu zaten herhangi bir siyasi bir gücü de yok aslında. Çok abartılan bir gücü var. Çok hakkında yazıldığı için şimdi çok abartılıyor. Hiçbir gücü olmayan bir kimse. E, öte tarafta Alman krençleri darmadağınlık vaziyette. Macar krallığı vardı. Hristiyanlığın kalkanı şeklinde. Zaten Osmanlı darbeye grup onun ortadan kaldırdılar. E, başka kimse yok yani o dönem Avrupa'sında. Reis'ten daha Rusya ortada yok. Yeni yeni daha kendi işleriyle uğraşıyor. Dünya bu yani o dönem bilinen dünyası. Ee, geriye doğru gittiğinizde arka planda, ortasında zaten babürlü İmparatorluğu var. Safeviler bir tarafta, ondan biraz bahsedeceğim daha sonra. Ee, arkada Çin var. O da zaten bu anda global bir siyasi takip edecek durumda değil. Yani bu şekilde var. Dünya bu. Ve önemli aktörler bunlar şu an o andaki dünyanın içerisinde. Avrupa siyasi genel açısından baktığımızda. Çünkü ne de olsa doğru oturup eğri konuşalım. Ee, tarih Dünya tarihi Alfa ile başlıyor açıkçası. Yani böyle görünüyor. Bu şekilde hep ele alınıyor. Eğer böyle ele alırsak bile Osmanlıların bu anlamda ciddi bir bu anlamda ciddi rol oynadığını söyleyebiliriz. dolayısıyla Osmanlılar bu anlamda ciddi bir strateji takip ettiklerini biliyoruz. Bunu peki nereden bu nasıl yapıyorlar? Bunun için istihbarat ağı olması gerekiyor. Ee, bu istihbarat alanının mahiyeti bize bu stratejinin hangi temelde oluşacağına e, dair dikkat çekici örnek şey olabilir yani bir, bir zemin sağlar. Tekim Osmanlıların ciddi anlamda e, karşı tarafta casus faaliyetleriyle istihbar topladığını biliyoruz. Çok enteresan kayıtlar var. Bunların bazıları e, Venedik kayıtlarında veya Obsur Obsur kayıtlarında da görüyor. Yakalanan casuslar var çünkü onları biraz konuşmamaya çalışmışlar. Fener güzel bir örnek vardı. Kendisini bir Avusturya'da yakalanmış. 1530'larda galiba yakalanan bir casus var. Haber veriyor. Osmanlı casusu. Kendini bir Avusturyalı olarak tanıtıyor. Bu an bilmem bir şey falan diye tanınıyor adam. Onu ciddi anlamda sorguluyorlar falan, bilgi almak için. Tabii biraz bilgi verir gibi oluyor. Fakat o sırada bir fırsatı istifa ederek hemen atılıyor. Bir muhafızın hançerini alıyor. Kendini üç defa hançerle diyor. Sonra boğazını kesti diyor hiçbir bilgi elde edemedik diyor kendisinden diyor. Bir de böyle bir durum var yani. Ve e, ciddi anlamda bir haber akışı olduğunu biliyoruz. Bu haber akışı tabi Avrupa'da, Venedik açısından Avrupa'ya da akıyor aynı zamanda. Tek taraf değil. Avrupa'da haber akışı var. Ama Osmanlılar'ın da daha bilinmeyen haber akışları var. E, mesela Yahudiler, Yahudi taciler çok önemli bir haber akışı sağlıyor Osmanlı sarayına. Bunu da biliyoruz. E, göndermiş oldukları uzun süre rahiplik yapıp mesela öyle kendini saklayan 20 yıl hani tıpkı hani uyuyan yani Rusya'da vardır ya, uyuyan şeyler Amerika'ya falan gözlemlemişler. Onlar gibi olan insanlar var. Bunların çünkü elimizde bugün Topkapı Sarayı'nda birkaç mektup var. Adam Ben bir tanesine rastlamıştım. Aşağı yukarı 20 yıldır rahiplik yapıyormuş. Yani İspanya'da İtalya'dan biri tarafında. Onun gönderdiği bir haber var mesela Osmanlı Sarayı'na. Anlatıyor işte, şöyle oldu, böyle oldu, Kar buraya gitti. Bugün gemileri geldi, Mesiner Limanı'ndan falan diye onları anlatıyor. Şu kadar okullarım, işte kızın varmış buna yardım etmesini istiyor. Ben şöyle yaptım, böyle haber günderdim diye. Yani ciddi anlamda bir e, istihbarat ağı olduğunu biliyoruz. Bunlar tabii stratejilerin e, yerleşmesinde ve e, ilerlemesinde çok önemli bir faktör olduğu açıktır. E, tabii bunun dışında biraz doğuya dönelim. isterseniz, yavaş yavaş, e, tabii çok fazla uzun da konuşmuş olmayalım, sıkıcı olur çünkü biliyorum biraz doğruya inelim. Doğudaki diğer önemli misyonu da demin bahsetmiş olduğum gibi İslam'ı koruyucu misyonuydu. Bunu biraz e, bakmak lazım. Şöyle çünkü şimdi bu, e, 16. yüzyılın başlarında Şah İsmail'in ortaya çıkışıyla beraber aslında Osmanlı Devleti ciddi anlamda bir tehdit algılaması içerisine girdi. Çünkü Şah İsmail e, çok farklı düşüncelerle ortaya çıktı. E, onun düşüncesi klasik yani bu daha doğrusu eski orta şamanizm göreyle beslenmiş bir İslami anlayıştı. Ve e, onun müritleri şah İsmail'e bir tanrı gibi görüyorlardı. Yani tanrının bir gölgesi, bir tanrı gibi algılıyorlardı. Ve e, farklı bir dini inanç içerisinde bulunuyorlardı. Bir cazibeye kapılmış, bir derviş pozisyonda, şeyh pozisyonundaydı. E, henüz daha genç bir çocuktu. Bu öyle bir tarikatının gelişmesiyle olan e, bir şey. şeyh Tüney'ten beri... Erdebil, Erdebil'deki Safi'vi tarikatı, Şeyh Safi'den geliyor. Şeyh Anadolu'daki faaliyetleri vardı. Anadolu'daki bu konar güçler yapıda İslamiyet'i biraz daha farklı algılamış. Yani gelişik İslamiyet'in dışında düşünülüseler olan, şamanın sögülerle İslamiyet'i algılayan... Üzülmeler var. Bunlar e, konar göçleri yapıda. Kendilerine seslenen, bu dille seslenen şah e karşı bir bilgi duymaya başladılar. Zaten daha önce tohumlar atmış vaziyetteydi. Üstelik Osmanlıların takip ettikleri bu ekonomik siyaset, vergi siyaseti bunlar çok rahatsız ediyordu bir taraftan da. Aynı zamanda Karaman bölgesinde Osmanlıların, Karamanoğullarını kendileri altı Hamarı, ciddi anlamda Karaman bölgesindeki eski Karamanlı sipahilerin tepkisini çekiyordu. Yani bu sadece bir dini hareket değil. Aynı zamanda bunun altında derin bir sosyal ve ekonomik sebepler de var. İşte bütün bu şartların muvaciyesinde Anadolu'da ciddi anlamda bir nüfus akışının Şah İsmail'e doğru gittiğini görüyoruz. Ne zaman oldu bu? 1500'lü yıllardan itibaren başladı. İkinci Bayez döneminde. Ve e, bu engellenemedi. Aslında Şah İsmail bütün şeyini e, bu yap, yap, yeni kuracağı bu devleti ve iktidarını Anadolu'da çıkarmak istiyordu. Ve Karaman bölgesi hedef seçmişti. Erzincan'a geldi 1501'de de. Ama İkinci e, Bayez mani engel oldu. Yeteri kadar adam gidemediği için Tebriz'e döndü ve orada Tebriz'i ak koyunları yıkarak Safire Devleti'ni kurdu. Dolayısıyla Anadolu'da bağı hiçbir zaman kesilmedi. Sürekli halife adı verilen bir takım ajanlar göndererek buradaki tarikatları, şeyhleri falan isyana ve onları kendi tarafına çekmeye çalışıyordu. Ve Osmanlı Devleti bunu takip ettiği için ciddi bir ciddi bir tehlike olarak bunu gördü. İşte demek istediğim şey bu. Safirlere karşı Osmanlı Devleti, Sünni kendi inançlarını kurmaya yönelmeye başladılar bunun altyapısını ciddi olarak attılar. İşte yani bildiğimiz gibi e, Yavuz Sansi'nin zamanında çaldıranla bir e, set konuldu. Ama yeterli değildi. Kanun Sultan Süleyman da özellikle bu e, anlayışı sürdürdü. Ve hiçbir e, efendim, fayda temin etmemesine rağmen üç tane büyük seferi vardır İran'a. Üç büyük seferi. Bir tanesi bunların 1534'te Bağdat'ı Osmanlılara sağlayan, çok uzun dünya tarihinde, çok nadir aslında bir seferdir. 1500 Irak'in seferi, iki Irak seferi Irak'a girdiği için bir. Ee, Azer, şey Irak'ı vardır, yani İran Irak'ı dediğimiz bölge var. Kuzey Irak bölgesi. Acem Irak'ı diyorlar. Bir de e, Arap Irak'ı vardır. Bağdat tarafı. Bugün Kuzey Irak'a öyle der Osmanlılar. Bu bölgeye girdiği için Irak'a iki Irak seferi adı altında bir seferdir bu 34'te. Çok muazzam bir seferdir. Çok büyük bir organizasyonla e, ortaya koyuyor. Dolayısıyla e, orada mesela Safi bir şey uğurlamadı, son verilmedi. Kanuni bütün amacı aslında bu babasının aldığı bu misyonla Safi devletini bütün ortadan kaldırmaktı. Yani İslam'ın içerisinde ortaya çıkan bu cerahati kazımak istiyordu kendisi çıkınca. Öyle düşünüyorlardı Osmanlılar çünkü. ama bunu başaramadı seferde. Başaramayınca bu defa Safi belli bir kontrol altında Van tutmaya çalıştı, Van bölgesinde ve bundan sonraki iki büyük seferde buna buna yönelik oldu. Ve e, bu anlamda ciddi bir Safi'lere karşı önemli ölçü şey onlara bütün ortadan kaldırabilecek bir vasatı temin edemedi. Safevilerin gücü nereden geliyor? Safeviler orada bir, kurulan bir, bir devlet oldular. Ama yani, Osmanlılara karşı değil. şimdi aşağıya şeyden başlayıp e, nasıl söyleyeyim? Kafkaslardan başlayarak hakimiyet sağları e, Orta Asya, Özbek, e, yani bugünkü Mavi Nehir falan o bölgelere kadar uzana orasına kadar uzana. Oradan aşağıya Bugünkü İran sınırını düşündüğümüzde aşağı yukarı geniş bir hakim vaziyette. Yani ee, Bunların kökeni, safi bilgilerin aslında e, önemli ölçüde Türkler'e dayanıyor, Kuran-Kuray dayanıyor. Fars'ın usulü çok azdır işlerinde. E, daha çok bu Şii Türkmen e, dünyasının hakim olduğu bir devlet modeli var orada. Türkmenlerden oluşan bir devlet Ama İran'da. Olması. İran bölgesinde tabi. Zaten pek çok Türk devleti Selçuklar'da İran'da kuruldu yani. Oradan sonra Andra'ya geçtiler. İran coğrafyası çok eskiden kadim olarak Azerbaycan bölgesi dair hem kuzeyi hem güneyi yani İran devirde. döneminde antik çağından beri İranlılar hep var e Var tabii, orada yerli güç olarak var ama Onun yanında Selçuklulardan beri orada, orada çok önemli miktarda bir Türk nüfusu ve da, yani olsun, Hakim olsun Türkler tabi, İdareci olarak genellikle yani İranlılar da idari kademeler var Ama askeri grup olarak güçler daha çok Türklerin elinde Türkmen boyların elinde yani çok iyi olarak biliyoruz ve ciddi bir güç haline geldiler. Basra Köprüsü'ne kadar olan bütün bölgeyi kontrol etti. Yani şeyler, Safi'ler ve bu şekilde e, Safi'den ortaya çıkışıyla bir kere Orta Asya'yla e, Osmanlıların arasında bir bağ veya işte hı hı. Orta Asya'daki Sünnilerle e, Mekke, Medine yani oraya gidip geliyor hac yolları kesilmeye başladı. Hı hı. Bu ciddi bir problem ortaya koydu. Ticaret hı hı. yollarını engellediler. Mesela tarihi ticaret yolları biliyorsunuz İpek yolu ve baharat yolunun ağzını kapatıyor bu şekilde. Osmanlılar bundan da rahatsızlık duyuyorlar. Yani sadece dini bir yok. Hı hı. Aynı zamanda bu sebeplerden ama ama e, Şabanis e, yani işte bu bir Alevi dediğimiz Ezimilerin bir farklı ben yönüdür. Ben evet. Çünkü ya. şiirlik daha evet. sonra farklıdır. Alevilik değildir evet, e, Şiilik Bugün evet. İran'da e, İran'daki e, Şah İsmail'in ortaya koymuş olduğu dini anlayış o zaman da Şiiliğe dönüştü. Yani İran'daki Aleviler yerin daha doğrusu Şiileştiler. Bugünkü Caferi Şiilik e, ortaya çıktı. Ki de Osmanlı aslında 14956'da İslam dünyası kabul etti. Yani dört mezhep arasında onu da bir mezhep olarak kabul etti. Gayr'de e, fetva verdi eserde. Kabul ettiler yani. Çünkü yani? Esher'de El Esher'de oradaki müftü fetva verdi. Bu, bu 1956 yılıydı. E, yanlış hatırlamıyorsam. Yani o beşinci bir mezhep gibi kabul ettiler onlarda Caferili'de. Ee, İbadeler farklılık var yani çok önemli bir şey yok imam inancı var onlarda daha bir, bir e, farklı, farklı şeydir. bir şeydir, farklı. teer farklılıklar var. Bir de onlarda mesela şeydir yani imama bağlı söz konusudur. Herkes bir imama bağlıdır. sünniler gibi şey değildir yani öyle bir daha başı boşluk söz konusu değildir. Daha bir katı bir din inanç var. Daha kati bir çerçevesi var. İşte bunun ki İran durumunu kastediyoruz o aşağı yukarı. Hasan Sabur'un ortaya şey çıkardığı tarihatlara ne alakası var ne? Ee, yok, onlar tabii bu anlamda şiirliğin en uç noktası. şiirlik çünkü hani protestan, protestanlık gibidir aslında. Çok geniş bir yelpazesi vardır. Yani, yani, Tarihi olarak ne kadar yakın? Uzak, çok uzak tabii. Hasan Sabur çok önceden. Tabii bir çok önce. önce o da 1200, bir 1200 Cengiz Han zamanla. Tabii bu fikirler, fikir düşünceler yaşıyor tabii. O batıni düşüncelerden etkilenmiş olabilirler. Çünkü onlar da aynı coğrafyada bu fikirler yaşıyor. Batıni <gülüyor> düşünceler. Bu da etkilenme söz konusu safheli tarikat açısından tabii ki. Tabii ki onu şey yapamayız, yani inkar demeyiz. Bir süreç var yani. E, bu Selçuklar zamanında da öyle bir batıni isyanı yaşanmıştı. Onlar hep Türkmenlerin zihinlerinde yaşıyor bunlar. Baba İlyas, Baba İslak isyanları var Anadolu'da. 1240'lı, işte 30'lu yıllarda. Onlar hep Türkmenlerin yaşıyor yani. Dolayısıyla onlara bir devam hareketi bu aslında Safi hareketi. Bir ölçüde. Ama Şah İsmail hakikaten bir tanrı gibi görülüyor Türkmenler arasında. Adeta. Yani tanrının e, yeryüzü e, e, cisimlenmiş şekli gibi görüyorlar. O, yani hep var bu yani. var tabi. Evet, eski orta Asya gelinine kadar bir şeydir. Yani, yani Çerçeve bu aşağı yukarı. Dünyanın temsilcisi olarak mesela Şah İsmail'e ve o dönemi daha Türk, daha Türk imparatoru olarak gören bir takım yaklaşıklar var. Mesela Osmanlı Türk mü diye tartışılır çünkü 2-3 evet. e, padişah dışında nesli Türk olan padişah yok diye ifade edilir. Aksa işte Şah İsmail'e onun kurduğu dönem işte yaşattı devlet politikası olarak da dil olarak da daha, Türk, daha Türkleri temsil eder gibi gözüken bir zihniyet bahsedilir. Yani şimdi bu biraz şey bir konu. Aslında yani Osmanlı Devleti'nin köken itibariyle devletin kendisine benimsediği bir kıyafet var. Osmanlılar kendisini hep Türk kökenine bağladı. Hiçbir zaman. Hep, bağladı, hep yaşattı. Bağladı yani. Bakın şecereler hep kayı, kayı boyuna bağlar kendisini. Yani şimdi hem Türkiye aşağılayacak bir devlet, hem de kendini Türkiye bağlayacak. Daha neden Nasıl oluyor bu? Oradaki aşağılama dedikleri şeyler aslında e, şudur. Bu alda e, kim isyan çıkarırsa onları aşağılayan bir tek tabirler kullandı Osmanlı tarihçileri. Bunlar bizi yanıltıyor ve genelleme yapmamıza yol açıyor. İşte, Osmanlı Osmanlı o dönemde Osmanlı tarihçilerini... yazan Osmanlı tarihçileri kastediyorum yani. Bakan üniversite. Bakan üniversite, yani şeyler, devlet göçü bakanlar. Hiç isyanlar çıktı. Kimdi bunlar? İşte Türkmen boyları falan. Onlara bakınca Türk etraki bir ederek bunlar isyan çıkaran Türkler. Bilmeyen falan diye aşağılama edebiyatı oluştu. Kim isyan çıkarırsa onu, Arnavutlar hakkında da var aynı şey aşağıya yaparlar. Gürcüler hakkında da var. Ne bileyim başka hakkında da var. Kim çok isyan çıkarırsa yaparsa tabii ki onu aşağıya ifade alacak. Yani bunu de Bir Türk düşmanlığı vardı. Ne bileyim Türkiye dışarı attılar bile bir şey yok. Osmanlı, Osmanlı sisteminin geleneğinde demin bahsettiğim Fatih Sultan Mehmet'ten itibaren farklı bir durum var. Yani kulam sistemi dediğimiz çocukları alarak devşirme sistemiyle devletin idaresini merkezi yapıyı güçlendirecek bir çerçeveye sokma anlayışı. Evet Osmanlılar bunu yaptılar. Ama bu sistem aslında Arap devletlerinde, İslam devletlerinde de vardı. Selçuklar da vardı. Osmanlılar da bunu daha da farklılaştırarak bu devletin çabucak dağılmasını önlemek amacıyla bu merkezi sistemi güçlendirdiler. Çünkü biz biliyoruz ki pek çok Türk devleti kısa bir süreç içerisinde dağıldı. Çünkü Türklerde yerde biliyorsun. rekabet o her birini bir yere tayin ediyorlar. Ee, ve kısa bir süre bunlar iktidar kavgasını düşüyorlar. Birbirlerine babalar oğulları, oğullar babalarını öldürüyor. Yüzyıl sonra devlet diye bir şey kalmıyor ortada. Yani Osmanlı'nın sırrı biraz da bu ana merkezi sistemi bu şeyi de kurmasından kaynaklanıyor. Ne yapalım? Yani onlar bunu bu tercihte, böyle bir çözüm bulmuşlar. Kardeş katli de bunu halletmişler bir ölçüde. Ee, bunu yapmışlar. Bu haydana bir seçimi bu aslında bir ölçüde. Evet acı bir şey ama bu haydanla alakalı yani savaş çıkıp bir, bir şey. savaş çıkıp bir insan ölmesini bir şey ölmesini. Bir şey düşünüyor. Ama bakıldığında çoğu defa birbirlerine mücadele sonrasında bir şey var. Mesela hep o şekilde ilerledi. Ta şeye kadar son iki e, örnek hariç bakıldığında şöyle tarih gelişmeye hep mücadele oldu. Babaların sağlığına mücadele içerisine girdi pek çoğu. E, Yıldırım Bayrası'nda oğulları mücadele içerisine girdiler her biri. Sonra da Çerim Mehmet ortaya çıktı. Çerim Mehmet'ten sonra oğulları 2. Murat ee, yine büyük mücadele içerisinde oldu. Ee, yani e, Fatih'in oğulları Cem Sultan'la Bayezid mücadele içerisine girdiler. Bayezid'in oğulları, ikinci Bayezid'in oğulları Yavuzhan Selim'in bir sürü kardeşleri vardı. Ahmet, Korkut, mücadele içerisine girdiler. Bir de Kanuni işte rahat bir şekilde tahta çıkma fırsatı buldu. O da e, bu defa iki e, oğlunu feda etmek zorunda kaldı. E, nizam-ı Alem ve daha doğrusu. İşte böyle yani. Ama e, hiç e, yani bir bir şeye koyamayacağınız yer, hani ne dolayı, ne boşa koyabileceğiniz yer, 3. Murat'la Mehmet'in yaptığıdır. Çünkü onlar e, daha yani çok küçük yaşta, kurtaktaki çocukları bile katlettiler. Ve bu çok büyük bir yara oldu. Ve bir tepki çekince de zaten 3. Mehmet döneminden sonra 1. Ahmet döneminde Ekberi geçildi. Yani Hanedah'dan mezun şehzadeleri sırada muhafızalatını almak ve en büyüğünü tahta geçirmek. Böyle bir çözümü bularak işi bu şekilde döndürdüler. Zaten o dönemden itibaren devlet yapısını değiştirdi. Çünkü hep yanlış anlaşılıyor. Sanki her şeyi bir padişah idare ediyormuş gibi anlıyoruz biz. Hayır öyle bir şey yok. Yani onun altına yatan ciddi bir devlet damı var. Sadrazam ve bürokrasi devreye giriyor artık. Bu gelişim de kanunun dönemine itibaren başlıyor. Yani kanununin bu anlamda devletin bu oluşumunda ciddi bir şeyi var. Dönüşümde ciddi bir rolü var. Ve artık padişahdan ziyade alt kademelerin yani bürokrasinin devreye girdiği bir dönem açılıyor. Modern devlete yakın bir anlayış. Biraz ortaya çıkıyor. Tek bir sultanın emri altında olan bir şey değil yani. Osmanlı tarihi bundan sonra hep bu safrada geçecektir. O yüzden başa gelen çocuk olmuş veya işte deli olmuş, akıllı olmuş bir önemi yok aslında. Görçüde. Çünkü işleyen bir mekanizma var. Bu kurulmuş vaziyette. Yani i̇şte bu ıslahat yazarlarının yazıları biz hep zihinlerimizi böyle biraz şey yapıyor, değiştiriyor. Biz de onlara kapılarak işte e, zayıf padişah, kuvveti padişah söylemine kapılıp devletin gerilemesini, bilmem nesini düşünüyoruz. Halbuki öyle değil. Yani de Osmanlı devleti o yılda bir gerileme yaşamadı aslında. Bir değişme yaşadı ciddi anlamda. Osmanlı gerilemesinde artık kimse bahsetmiyor. Modern hiçbir tarihçi bahsetmiyor Osmanlı gerilemesinden. 16. sonlarından. Yani böyle bir durumda söz konusu. Biraz isterseniz çok az son olarak kanunun bu biraz şahsi dünyasını ve isterseniz biraz ona temas zaman temasları bitirebilirsiniz. Çünkü fazla <gülüyor> Ee, şimdi bu kanunun e, o dönemde e, bütün Osmanlı tarihinde ciddi damga vurduğunu biliyoruz çünkü kanunun şahsında e, Osmanlı altın çağı diye bir söylem işerdi. Ve e, çok idealize edilen bir dönem oldu. Tabi idealize edilmesi gerekir miydi? Onun kendine göre şartları var çünkü. Altın çağı söylemi özellikle e, Osmanlı Devleti'nin bu e, sıkıntılara düştüğü anda bir çare olarak ön plana çıkarıldı. Adeta e, İslam'ın yani, asıl saadeti gibi bu altın çağ dönemi büyük bir e, merakla ve büyük bir efendim, hasretle alınan bir dönem oldu. Dediler ki Osmanlılar problemle karşı karşıya yapıldığı zaman evet kanun solasyonu zamanında büyük bir e, devlet yapısı vardı, işte yeni devlet yapısı vardı, bunda bozulma oldu. Şimdi yeniden onu ihya edersek biz eski günlerimize kavuşuruz anlayışı hakim olmaya başlamıştı ama bu çok yanlış bir e, durum idi aslında. Ama kanun dönemi bu anlamda hiçbir zaman Osmanlı tarihi boyunca unutulmadı. Bu bir. ikincisi kanun üstüne söylemen kendi döneminde e, uzun süre tahta kaldığı için e, bilinmediğimiz bir nokta var. E, şimdi 900 yılı, hicri 900 yılıdır. E hicri 900 yılı, hicri 1000 e, yılı. Hicri 1000 yılında artık o 1000 yıl sonra milenyum hikayeleri e, biraz böyle apokaliptik bir şey söz konusu kıyamet vereceği, biteceği, dünyanın sona ereceği gibi anlayış hakim çok yaygın olarak. Dolayısıyla bu son asırda ortaya çıkmış bir yani devleti Mehdi'ye teslim edecek olan son büyük imparator son büyük hükümdar olarak takdir edildi. Müceddit olarak görüldü. Bu da çok önemli bilinmeyen noktadır bu. Dolayısıyla kanunaya bakış bu anlamda Osmanlı tarihleri arasında çok farklıdır. Ee, öyle bir vasfı da var. Ee, bin tane devletin yıkılacağı aslında son müceddi de büyük e, bir e, hükümdar olarak hep o şekilde anıldı. E, ve ona büyük bir kutsiyet atfettiler kanuni, stansiyonları, dönemin e, yazarları ve e, şairleri. Böyle bir yapısı da söz konusu. E, ve onun dönemini değerlendirirken özellikle kanun sıfatında biraz değinmeden geçmeyelim. Kanuni lafı e, o dönemde kullanılmadı. Evet, Kanuni döneminde kanunların yaygınlaştırıldığını biliyoruz. Hemen hemen her sancakta yeni kanunlar yapıldı. Adalet sistemi yaygınlaştırıldı. Buna ait örnekler var elimizde. Ee, Osmanlı Devleti'nin işleyişine ciddi ilerlemeler söz konusu oldu. Ee, ve e, bu anlamda kanuni lafzı, e, onun bu adaletli davranması sebebiyle sonradan verilen bir adı oldu. Döneminde hiçbir zaman kanun denmiyor, bunu da söyleyelim. İlk defa kanuni adı 18. yüzyılda ortaya çıktı. Daha sonra da 19 yıldaki Osmanlı tarihçiler bunu benimsediler. İlk defa Kantemir diye bir Osmanlı tarihçisi vardır. Kantemiroğlu, daha sonra kaçtı bu? Tatar aslında, evet, Romen. Ondan ortaya çıkan onun eseri vardır, Osmanlı patrolu tarihi. Orada ilk defa kanuni lafzını kullandı. Aslında kanuni lafzına layık olabilecek olan padişah, bir şirbeti Fatih'dir çünkü bütün kanunları o iş çıkardı o çıkardığı kanunların üzerinden diğerleri devam etti. Yavuz Sultan Selim zamanında da var. İkinci Bayeret Önemli'de kanunlar yaygınlaştırıldığını biliyoruz. Ve kanun yaptığı şey bu adalet duygusunu bütün e, imparatorluk yerine yaymaya çalışması oldu. E, şey bu, Kanunun şahsiyle aya alakalı... bir e şey olmasına gelir Türk adeti. Evet yaygınlaşma prensibi, Hayır, onu çıkarıyor. Adaletin temel olması Türklerin temel ilkesi. Evet. Tabii öyle. O, orta Asya'dan mevbeler. Tabii çünkü Kut almış bir devlet evet. var. O Allah'ın gölgesi sıfatıyla idare ediyor. Üstelik e aynı zamanda kanuni buna hilafet, e mesela Yavuz Tanrıs Ali'nin hilafetleri hiç kullanmadı. Halife vardı çünkü İstanbul'a gezirtmişti. İkili bir sistem düşünüyordu. Kanun İslam'ın tam tersi Halife'yi Mısır'a geri gönderdi. Hem dini hem de siyasi bir otorite olarak kendisini ortaya koydu. Halife Hilafet İslam'ı yazıladık. 1540'dan itibaren çok güçlü bir şekilde Osmanlılar Halife lafzını kullanmaya başladılar. Yani ya Osman Selim Halife'liği böyle değer almadı. Öyle bir şey söz konusu. Niye Öyle bir şey yok. İslam dünyasında bu anlamda bir lider olarak kendini ön plana çıkarmak için. Ama İslam evet. dünyasında sorunu yok ki zaten? İşte yani bir... Gaza yapacağı yer batı. Ama, ama işte Mustafa bir karşı bir destek almak gereklisi diyordu. Aynı zamanda uzak topraklarda özellikle bu Orta Asya Müslümanlarla bağ, bağ var çok ciddi anlamda. Ve safivilere karşı bütün problemler. Yani Osmanlılar bütün dünyalarını ve sistemlerini daha doğrusu dini çerçevede inanışlarının daha kavi hale gelmesini Ge -ge -ge gelecek şekilde safilere karşı kendini ayarlıyor. Ciddi bir tehdit vardır. var çok. Ciddi bir tehdit var. Hatta bazen yanlış söyleniyor. Osmanlılar Mısır'a Arap tesiri Osmanlılar'a intikal etti. Daha tutucu oldu. Bu yanlış bir şey. Daha önce de Araplarla münasebetleri vardı Osmanlıların. Asıl şey sistemlerini çok açık bir şekilde kavi şekilde sünni anlayışın bütün umdelerini ciddi anlamda safi tehdine karşı kendini kurumak için kendi ana unsura dayandı. Bunu her bir cülevede biliyorsunuz. Işte. O yüzden kendi ana umdeni ortaya çıkardı. Her tehdit altı olan devlet ne yapar? Kendi ana görünüşünü ortaya koymaya çalışır. Bunun üzerine durur. Yakın zamanda Türkiye'de yaşanan şeyler gibi yani aşağı yukarı nasıl ortaya çıkardıysa ana şeyini düşüncesini. O da o şekilde. O da bu sünni inancın ana hususlarını ortaya çıkarttı o kadar ki sonunda tutucu bir davanın içerisinde de girdi bu dönemde onu da biliyoruz. Mesela hiç olmayan şeyler e, cemaatten namaz kılmanın bir ferman çıkarıldı mesela. Yani halkın dini inançlarına takip bile olduğu dönemde söz konusu oldu. Hayır. Kanun dönemde Kanun başladı tabi ciddi anlamda. Yani şer'i hukukun bu örfü hukuk, hukuka üzerine doğru bilmiş olması keyfiyeti ve örfü hukuk, şer'i hukuk çerçevesi açıklama ihtiyaçları. Ebu Sultan Efendi'nin yaptığı işler hep bunun sonucudur. Çünkü ciddi bir rekabet de var bizim bilmediğimiz. Ee, o sırada seleficilik akımı çok hakim oldu Osmanlılar'da. Birgivi ile beraber başlayan bir dönemdir. Ee, ve Birgivi'nin ortaya attığı bu şeyler hakikaten ciddi anlamda tersintiye yol açtı. Ee, ve bir karmaşaya yol açtı. Ee, o yüzden e, Ebu Suud Efendi e, bu, buna karşı devleti e, bu anlamda meşrulaştırabilmek amacıyla bütün Osmanlıların eski sistemini olduğu gibi şerî zemin içerisinde izah etmeye çalıştı. Bunun güzel örnekleri var elimizde. Ee, onun fetvalarından devamlıyoruz. Yani bu da devrin başka bilinmeyen bir başka önemli özelliği aslında kanunlarıyla oldu. Yani sinirlilik İslamiyet'in anladığım kadarıyla usulü içerisinde en katısına doğru bir yani merkeze kat, doğru kat, veriliyor. Evet, katı, katı bir uygulamanın katı takipçisi evet, olundu o yani derinde başladı diyebilir miyiz? En katı bu. en katı demiyorum de yani Sünniliğin bütün ana e, inanış mazmumatları e, Osmanlı Devleti tarafından katı bir şekilde benimsendi diyelim daha tabii. doğrusu. Yani biraz katı bir şekilde. Tabii. Hoşgörüsüzlük. Tabii, çıkarılması. O anlamda yani ee, takibat abla, yani. dini dışında olanların takibatı işte Safi Bibi, inanınca ve adı Şii Ali inancı sahibi olan takibatı vesaire gibi böyle bir takım şeyler ortaya çıktı. Bu merkezdeki güçlerinin kaybedilmesinden de kaynaklanabilir. Aşınmaya bakmış olabilir. Yani Taşfay'la merkez arasındaki bir e, rekabet doğuyor anladığım kadarıyla. Taşfay'ı safabiler teşkil ediyor. Merkez ile Sünniler teşkil ediyor. Yani böyle bir... Biraz tabii şöyle bir durum var. Tabii, tam öyle diyemeyiz. Çünkü e, Taşlı'daki güçlü gelişmiş e, halk açısından bir problem yok da. Daha ziyade bu e, Sünni İslam'ı tam olarak nüfuz edemediği bir yerler var, evet. bölgeler var. Orada belki çünkü devam isyan hareketi çıkıyor. Biraz bundan devam hep her isyan hareketi çıktı. Osmanlı safiyelere şüpheleniyorlar. Rafizi diyorlar, bunlar diyorlar, işte falan. Miran isyanları da yani. yani. isyanları da. Tabi onun için cihaz var. Onların tabi sadece ekonomik ciddi yani. anlamda ekonomik ve askeri evet. problemler İyiyim. yüzünden ortaya çıkan evet. sıkıntılar var. Mesela kanun 1550'lerde bir ekonomik sıkıntı inşanlarını biliyoruz. Bütün dünyada olduğu gibi nüfus artışları var vesaire Peki var. Osmanlı şimdi yani dinen ve kültür olarak kendisini çok yabancı Balkanlara gidip onların entegre etmesini biliyor da evet. ama kendi içinden gelen e, toplulukları e, kendinde e, yani asimile etmeye bir var ki edemiyor. Edemiyor. Yani bunun sebebi bu... yalnızca dini farklar mıdır? Çünkü evet. e, batıyla olan Hristiyanlık kadar çelişik değil. E, Kendilerini. Çünkü o da Müslüman. Evet. Dolayısıyla yani batıyla diyaloguğa girebiliyor ama kendi içinden gelen, yani kendi dininden gelen insanlara bu diyalog kurup onları şey yapamıyor. Ve buradaki ayrılık yani gelen tamamı i̇şte e, bu şey e, dini ayrıntıdaki e, ayrılığa dayanılmazlar. Yani bunun başka bir kültürel, çiir düşünme e, yani, bir ekonomik veya askeri tarafından e, var mı var? Şimdi yok. Akinebuk askeriyeden ziyade e, mesela Osmanlı'nın e, bu İran'da hakim olamamaları, oryantasyon problemleri, halkın idareye karşı olan tepkisi, mesela şiirlilik çok müfit bir anlayış söz konusudur. Dolayısıyla Osmanlılar e, bu şiiri sünniye dönüştürmediler. Dönüştüremediler daha doğrusu. Ee, en büyük şeylerden problemi önemli bu. Mümkün değil yani dönüşmedi, dönüşmedi. Ciddi bir şey var, e, direniş oldu. Dolayısıyla bunu yapamadılar. Dolayısıyla halkın Osman İdaresi'nde benimsel bir söz konusu oldu. O yüzden Osmanlılar İran'da uzun süre hakim olamadılar. En çok hakim dönem 1590'da başlayıp 1603'e kadar olan dönemdir. Orada da e, kısa bir süre sonra geri çekilmek zorunda kaldılar. Yani bu anlamda e, çünkü aynı dinin farklı bir yapısı. Dağı var. Bu Katolikler de Protestanlar gibi düşünün yani Türkmenler, şu ve bu şekilde. ne zaman gerçekleştirdin? Türkmenler, sonuçta kökeninde baktığınızda hepsi sonra yani Osman, Oğuz boyları. Ee, yani kökeninde hepsi Türkmen nerede dayanıyor? Yani Türkmenler arasında bu Süniyelik ve Alevilik ya da işte Sabaillerin savunduğu fikirlerle Osmanlı'nın son dönemde savunduğu Arap olarak fikirler ne zaman ayrışım haline? geldiği de Osmanlı kendini evet. öbür tarafa koydu. Yok işte onu altmaya çalışıyorum. Bunun en büyük sebebi bu Şiirliğin bir tehdit olarak Aleviliğin daha doğrusu, Şahesman ile beraber başlayan yeni dini inanışın bir tehdit olarak Anadolu'ya doğru yansıma sebepleri beraber başladı. Ha, Osmanlı, Osmanlı, Osmanlı işte tabanını kaybetmeye başladı Osmanlı. Tabanını kaybetmeye başladığı zaman o zamanlar çok daha farklı düşünen. Çünkü kuruş itibariyle Osmanlı. Türk tarikatlar vardı Osmanlı. Kimse ses çıkarmıyor Hıca, o zamana şu kadar. Da olamaz mı? Yani mesela Orta Asya'dan gelen şaman adeti ve Temelde orta asırdan mesela Şii Alevisin şamanlığa daha yakın olması, daha ritüellerinin şamanizme daha yakın olması, Sünneliğin ise daha dediğimiz gibi katı kurallar içerisinde görmesi, onu yıkamaz. Yani belki de şey olacak daha demokratik bir din olamaz mı? Şamanlık. Çünkü daha bir yumuşak, daha bir insanların kendi içine katıya dayan çıkmak o, daha zor. Ha, ama o, şimdi o dönem insanların halde bak. Biz şimdi düşünüyoruz bu şekilde. Bakıyoruz. O yüzden böyle yorumlar evet. yapıyoruz. Ama evet. o dönemki insanlar açısından bunlar ciddi şeyler. Yani evet. Avrupa'yı düşünün. Katolikleri de Protestan'ı düşünün. Ben demeyim çalışıyordum. Aynı şey orada da daha katı bir şekilde var. Dolayısıyla böyle bakıldığında ciddi iki tarafında evet. kendine. Ortaya koyabilmek amacıyla kendi ana gövdesine sarıldığını görüyoruz. Bu hep yapılan yani şey. Tabii. Onun yanında da karinizme destek veriyor. Evet. Kanun. Yani Onu ben tabi şey yapmadım. Yok şey yani kanunun destek vermesi şöyle yani oradaki faaliyetleri evet. karlı zor durumda bırakıp evet. polisin tanımasına yol açıyor. Evet. Ama yani farklı farklı şeyler. Evet farklı. Yani sadece din adına. Yok. Şimdi bu... Strateji adına yapılan. Tabii şey. yani o baskı sebebiyle evet. olan bir şey. Çünkü mesela şöyle bir şey var. Ee, bir Ben Tolna'da, e, Tolna Macaristan'da Osmanlı idaresinde olan bir yerdi. O Tolna'dan bir protestanın 1540 yılında şeye göndermiş oldu. Almanya'daki bir başka protestana gönderdiği bir mektup var. Bu Avrupa'da basıldı. O dönemde biliyorsunuz makinelerine basıldı. Propaganda olarak yayılıyordu. O mektubu e, e, görmüştüm. O mektupta diyor ki biz diyor burada diyor, protestan olarak diyor bütün dinimizi diyor. Ailenlerimizi rahatlıkla yapıyoruz diyor bu kafir memleketinde diyor. E, sizin gibi diyor Hristiyan olan memleketlerde diyor yapamamanız diyor. Çok acı verici diyor mesela. Evet. <gülüyor> bu bir propaganda olarak ciddi anlamda hep yayılmış vaziyette Avrupa'da. Şimdi hocam, bu, Onun gibi ya. Yani. şey, birkaç şey mi neden Anadolu'da Salmaniler belirtileri oluşturmuş Osmanlılar bunu kadar iyi anmış? Şimdi e, Sadece birinin kuruluşunda daha biraz eski bir detay. Bakın bir kara kuyu ne dedi? Bir at kuyu. Bizim doğma neydi doğma? İranlılar tarafından bir bütün olarak düşünülüyor. Burada bir çok. Bunlar haklı yürüyorlar. Karakolunlar, şirvançiler. Daha sonra arşanlar. Bunların her birisi bir iki milyon nüfuslu olan idare göçüde. Fakat hadi yürüyoruz dedikleriz ama böyle bir bin atlatan çıkarabilirler. Nitekim bir tanesi karakoruklar. Hem birisi başka Devlet, yani Doğan, İran, yaklaşık yıkılıyor. Akkoyunlar nerede? Bunlar yani bölüyü, büyük Türk Aşkinci Yine Irak'ı, Doğan'ı görüyor, İran'ın bir kısımlarını Akkoyunlar görüyor. Siz fark etmez misiniz Sonra Akkoyunlar yıkılıyor. Yıkılma dediğimiz şey sadece estetik ilginç bir şey vardır. Bu boyların liderliği bir toplantı yapmalıdır. Bu toplantı sonunda bir lider seçilir. Yani bir, bir yerine düşmek yerine müşterek bir e, halk olsun. Orta Asya'daki halk seçilir. Orada ham denediler. Şah. Şimdi Şah İsmail'in iki e, külabı var diye birincisi. 5 büyük Türk boyun seçtiği han. Tabi Anadolu üzerinde de temelde bu çok büyük bir güçlük. Osmanlılar kendi devleti şeklinde bir hanik. Tabi ki hanik. Ama onlar bir Osmanlı devleti, Osmanlı doğu, Osmanlıdan gelen bir devlet mantıki bir beklent. ise O. Geleneksel ortası, kendi hanlar gibi büyük Türk boylarını Cengiz Hanım'a da seçtikleri, seçtikleri bir handı. İkincisi, dinli Türk'ü, şimdi de evet, 8. yüzyıl hatlar daha öncesine kadar dinler. Evet. Bu bir şiddik anlatışı, önce bir bütün olarak geçirken sonra dikiye alıyoruz. Bize yeniden diren hususun, şeyliğin babadan yolundan geçmesidir. Yani en yetim <gülüyor> kişi imam olmaz, şeyliği oğlundan. Yani bütün çeşitlisinde hamdalar çıkarmışları, gibi şey, cümleyin imam. Yolda. Bunlar ara, daha ziyade közelde var dini olarak çok <gülüyor> her delik şeklinde olası. Bu yüzden işte baba da onun şekli. Eşar İsmaili de bu şeklin oğludur. Yani hem doğuştan o dini lider dini imam hem de o beş büyük Türk ruhu Şimdi bu boyların listelerinin bu nesilere çok uzağı, bunun temsil ettiğini, bütün bir, bir etkik bir bir belki bir bir biraz zor olabilir. Ama bu beş büyük boydurduğumuz iki boy, ak boyunlar ve karakoyunlar kendi başlarına, bütün musalları, bunların kurumunu başarmışlar. Şahismane zamanında ise beşi birleşe verdik. Üç kazanmışlar. Şimdi Şah-ı İsmail'in bu harekatın önce kendisini iklimi daha falan diye fakat devirize gelbildiğimiz şimdi biliyoruz yani kendimiz şahsiyetimiz ama olarak bize Antalya'dan yalan dediğimiz yani bütün anlatısı az ünlü değil ana doğudan anlatılıyorlar o zamanlar mesela daha klasik yani e, bir kat veya üçüncü önce doğudan geliyor sida o dikti dodaki. Şimdi töken demek şey yok ama. yok. Ben şöyle diyeyim mi hocam? Osmanlılar kendileri Türk olarak tanınıyor Türk boyları Osmanlı hükümeti olarak ama bu yok tam tam öyle değil tabii. Tamam öyle değil tabi. De farklı değil. farklı şeyler. Yani bu diğer bakım doğal bizim bu Osmanlı toprağı gibi Bunların hepsi bizim dışımızda. Yine yani bunların etkinliğini tasavvur etmek için de şunu da vereceğimiz. Için. İlhakkak Salar oğuzdan son Şan-ı Zafi babasına kadar geçen bütün Şan-ı Zafi ekleminin Türk'ten patlamışı. Hiçbir, yani bizim acemimiz gerçek değil mi? Kişi şişek çap olmuş. Mesela şartlardan birisi, bir eser sıralar. Açalım. Aa Muhammed Han bir, bir, bir şart. Yani bir bunun bir anda harekete geçip bir baş. devletin şey değişir. Zaten yani şu an İran'ın yani 25 Tabii şimdi burada yani hı hı hı. ama şimdi öyle bir durum var ki orada hı hı hı. bu şeylik e, yani milliyeti bastırmış vaziyette. Şiilik aynı zamanda milli bir kimliktir orada. Evet. unutmayalım. Yani oradaki ırkı e, bastırmış vaziyettedir. Çok açık. Bizim İran'da çok arkadaşlarımız oldu bu vaktiyle. Çok yoğun. İşte ondan dolayı yani o dini faktörü unutmamamız gerekiyor. Çok katı bir şeyler var. Tamam. Yani yapıları var. Evet. Hazar'ın bir <gülüyor> <zaman Hazarın. Evet. gülüyor> Evet, yani tabi bu yani Safiye Hatice çıkışları, olan, yani evet, değil mi? Tamamen almak bir şey değil. Evet. Yani, ciddi dini, ciddi alandı geliş onun karşısında. Tabi, işte tabi Şah İsmail, tabi, yalnız tabi, o boyların seçme durumundan ziyade bu dini kimliği çok önemli, onu unutmamamız lazım. Çünkü bütün hem kendi yazdığı nefeslerde veya şeylerde onun anlamı eserlerde de bunu görüyoruz. Bu ona doğru giden türkmenlerin onun şahsında. Bu dini vurguları çok kuvvetle yaptıklarını görüyoruz yani. Onun görüşleri çok farklı. Çünkü yaşı çok küçük onun da orada. 12-13 yaşlarındayken ortaya çıktı. Yani kimseyi seçilecek bir hali yok. Çünkü o şey süreçten geldiği için ona çok ulvi bir şey mahiyet veriyorlar. O yüzden onun planı çıkarıyorlar. Çok suyak ve kendi aralarında birisini çıkarsa kavga edecekler muhtemelen yani. Böyle bir durum da söz konusu. Ee, ve ilk toplantı zaman zaten 3 3000 kişi var, 1500 kişi var kişi civarında zannediyorum. Ee, adam da yok yanında etrafında. Yerzincan'a giriyor, 1500 de bekliyor ki şeyden an doldan insanlar gelsin. <gülüyor> Haber göndermiş çünkü. Kimse de gelmiyor. Ee, bayas önünü kesmiş. Sonra çarına çar geriye dönüyor. O sırada Akoyunlar zaten paramparça olmuş vaziyetler. Rahat bir şekilde tebze giriyor. Ve ondan sonra da girden sonra da ciddi anlamda İran'da e, kendi dini inançlarına dönük yönelik olarak faaliyete girişiyor. Çok açık olarak iki şık bırakıyor. Ya öleceksin ya da bu dine gireceksin. Çünkü yaptığı bütün faaliyetleri Safiyeli Kaynakları'na tercüme ettirdim. Ben yakında çıkacak yani Osmanlı e, İran Karşıların Karim Çadıran Savaşı diye bir kitap e, çıkacak yakında. Orada da o dönemin Safiyeli Kaynakları çok açık bir şekilde o konuyu da işliyorlar her gittiği şehirde e, sünnide yaşama şansı vermiyor zaten. E, direnenler mezarlardan kemikleri çıkartıp yaktırdığını söylüyorlar. Çünkü başka türlü o, inanışını oraya yerleştiremez. Yani İran'daki sünnideğin tamamen ortadan kalkmasında Şah İsmail'in bu anlamda ciddi bir rolü var biz hep Yavuz'dan diyoruz ya 40 bin kesti evet. falan diye. Abi ondan çok daha fazla Şah İsmail'in İran'da yapmış olduğu bu temizlik hareketi var aslında. Belki bu bir sıkıntıların temelinde de bu var. Bunlar var. Çünkü bir bunları bilmediğimiz için bu, bu iki aslında bu mitlerle yaşıyor, yaşanıyor, yaşanıyor. Evet. Çünkü bu hani ne diyelim? acı kültürden beslenmek var ya. İşte bu çok önemli bir nokta galiba. İslam'da hani işte da vardır. Hz. İsa'nın çektiği acılarla beslenen bir kült duvar aynı şey bu 40 bin Alevi hikayesinde de var aslında bir işte Tabii ki bu kadar olduğu mümkün değil. Biz onu yazdık çizdik falan ben Yavuz San Selim üzerine bir kitapça çıkardım. Yakın bir zamanda çıktı. Bir müstakil bir monografidir Yavuz Selim hakkında. Bütün bu meseleleri orada da zaten çok detaylı olarak e, inceledim. Yani bu hakikaten bir mit yani. Öyle bir şey olması mümkün olan bir şey değil kırk şey, bin şey, kişiye. Yok onlar, onlar hikayeler tamamen hikayeler. Sonradan çıkma hikayeler öyle bir şey yok yani. Böyle bir şey yok. Hayır yok. Trabzon'dayken çok iyi biliyor tabii etrafı falan ama öyle bir görüşmeler alakalı bir durum değil. Ama işte bütün bunlar zamanımız zamanımızda iki yani insanların e, zihinlerini meşgul ediyor ve husumeti artaran şeyler e, haline geliyor. Şu o kötü işte biz ona yani o atıyor. Artık bunları bırakalım yani tarihe dayanarak bu gibi olayları yalan yanlış olayları ortaya çıkararak bir kim tohumu atılmasını engelleyelim düşüncesiyle e, işte yakın bir zamanda. Takım toplantılar yapıldı. Bir ara bu alevilik meselesi gündeme gelmişti. Çok konuşuldu, çizildi, edildi. Ee, i̇nternet intensiteleri falan düştü tartışmalar vesaire. Benim tez konusu da biraz şey oldu bu gene o sorukça bu anlamda. Ee, ortaya işte. İskender kitabı çıktı orsada, o sırada. O şahlı şeydi evet, İskender falan, o vesileyle. Hı -hı. Yani bu bu endişeler içerisinde. Yani biraz tarihi çok farklı olarak bakmak lazım. Ciddi akademik çalışmaları tahtında okumak lazım. Aksi takdirde çıkış yolu bulamayız yani. Saadet soldan böyle bir takım farklı gayelerle tarih yazan insanlar var. Bunlar aşırı daha da karışık hale getiriyorlar. Yani bu hoş bir gelişme de olmuyor ne yazık ki. Fakat toplum da yapmıyor. Yani toplum genel yapısı şu an genel yapı hep geriye dönük, aşin oldukları, yakın. Yani anlat yani bilimsel bunu evet, anlamakta tabi, zorluk çekiliyor. Ben yani de bunu çok rahat. Kullanabiliyorlar, istedikleri gibi körütliyorlar. Yani, bunların unutulması gerekiyen şeyler. Onlar yani. söyleme. Yani. Kimse, boğuş. hangi inanç sahibi olası olsun Tabii. yaşama hakkında sahip problem yok şu an için yani. Öyle düşünüyoruz. Böyle gözüküyor şu, gözüküyor şu anda. Evet, Herkes şey birbirinin yarasına bakıyor. <gülüyor> evet işte. <gülüyor> Kaşımaya çalışıyor. Evet o sen. Lafları bitirmeden bitirin. Yok yok yani aşağı yukarı tamamlanmış gibi. Tabii Daha çok şeyin bitmez kanuni ben ne kadar anlatsam da. Hani sorular varsa onları alalım. bu şeyde. Olur yani sor sor sorularla gidelim şey. isterseniz. Sizinize olsak sözümüzün başında e, askerliklerinizle ilgili iki soru sormak istiyorum. Ve şu beyliklerle ilgili. Osmanlı oğulları değiniğinin Marmara bölgesinde oluşmamış olmasından basit misiniz? Ben tabi bu tarih çok, çok da iyi bilmiyorum beylikler tarihi. Yani ama işte e, onların yani farklı farklı bir delikler var. Bunların bulundukları bölgeler rastlantısal mı Yoksa ya şunu demek istiyorum mesela bey, Beyliği Balkanlara yakın olmasının nasebetiyle mi Balkanlara yönelik bir strateji geliştirmiştir? Yoksa hep böyle bir arzuları var mıydı? Yani e, O nedenle o bölgede yani Şimdi konuştuklarından... tabii bu böyle bir e, şeyle gayeyle hedefle ortaya çıkmış bir devlet miydi? Yani. Bunu söylemek zor bana göre. Çünkü biliyoruz nasıl oldu. Nihayet küçük bir asker liderin başında bulunan bir kimse Osmanlı, Bey, Ertuğrul Bey, Ataların nereden geldiğini biliyoruz. Bunlar Selçuklular tarafından bu hudut boylarına iyileştirilmiş olan, işte Türkmen birliklerinden, kumandanlardan bir tanesi bu. Yani, ya, zaman, he, he, yani bu, böyle bir durum söz konusu. Yoksa bir ciddi bir hedef biz işte buraya gelecek geldik. İşte şeyden, Orta Asya'dan çıktık. Erzicin'e geldik. Oradan Sövete geldik. Hedefimiz bura. Böyle bir şey yok herhalde yani. Çünkü o zaman bir devlet olmayacaklar da, da şüpheli. Osman Bey herhalde düşünmüyordu devletin bu kadar büyük olabileceğini, böyle bir devlet kurabileceğini. Ya biraz böyle bakmak daha doğru. Bazen dediğim gibi bu rastlantılar veya ne bileyim bazı kolaylıklar, fırsatlar değerlendirildiğinde yani durum biraz daha farklı yöne yani doğru gidebiliyor. Bir de bir, çok, çok önemli. İkinci bir husus var. Osmanlı İmparatorluğu derken tırnak evet. aldınız ya. Acaba dedim yani ekonomik politiği açısından mı böyle bir Böyle bir et, i̇mparatorluk ıı, lafı için ben söyledim. Çünkü biliyorsunuz imparatorluk deyince ıı, bir takım kesimlerde hoppudrup hopp kalkıyorlar. Evet, evet. Biz efendim e, imparatorluk değiliz, Biz emperyal değiliz ki işte, e, Avrupa'da zihinlerde hep sömürge imparatorluklarının yaptıkları olduğu için emperyalizm ile karışan bir durum söz konusu. Osmanlı emperyal değil ki imparatorluk demeyelim, kendileri imparatorluk demiyorlardı diye söylüyorlar. <gülüyor> Ona karşı ben bu klasik tipteki imparatorluk anlamında Olur. nasıl Roma ise o, de, on. hep onlar hep öyle söylüyor zaten Türk imparatoru diyorlar, Grand canım. Onlar, onlar söylüyor ama bizim yani bizim kendi içimizden gelen şey olarak yani kayıtlı olarak tabii ki imparator lafsi bize ait bir laf değil onu kullanmayız ama ona çağrıştırebilecek olan bizim terminolojimiz var ee, öyle kullanıyor ee, Fatih zamanında kendisi çok açık olarak. Kayseri Rum dedi. Tam olarak İmparator demek yani. Roma İmparatoru demek. Kayseri Rum. Kayser. Yani i̇mparator tam anlamıyla. yok. içi dolu. Çünkü bizim coğrafyamızda biz Kayserin ne anlama geldiğini biliyoruz. İmparatorluğu için boş. Kullanmadık o yüzden. O çünkü bilmiyor. İmparatorluk diye bir şey bizim dünyamızda yok. Avrupa için önemli bir terim olarak yaşamışlar. O yüzden bu ben hep şeyi söylüyorum. Ee, Avrupa'daki kendilerine İmparator denmesini istiyor. Ee, 1606 Anlaşması'nda var hapsoluklar, bizimkiler kral mral diyorlar, küçümsüyorlar falan. İşte bize imparator densin, imparator... Hatta Kayseri'de ne olacak imparator diyebilirim. Yani imparatorunu bir anlamıyor kendi coğrafyamızda diye. Böyle konuşmaların geçtiğine dair bilgiler var yani. hiç boş bir kavram imparatorluk bizim evet. açımıza. Ama ben hani bugünkü bakış açımıza baktığımızda devletin genel yapısına bakıldığında, bünyesinde barındırdıklarıyla, efendim hareketleriyle veya ne bileyim bu genel yapısıyla tipik bir klasik imparatorluk tarzı. Yani bizim o sömürge tipi e, vahşi imparatorluklar 9. yüzyılda ortaya çıkan imparatorluklardır onu da hepiniz de evet. biliyorsunuz yani benden. Sömürgeci bir sömürge imparatorluklar ayrı bir şeye sahiptir. Onları karıştırmamak lazım bu kelimeyi. Ben şunu merak ediyorum. Osmanlı'da Balkanlar'da şehirler bile kurmuş, evet. Orada çok önemli evet. meseleler bırakmış ama Anadolu yeni bir şey yapmadı mı? Evet. Yani bunun... <gülüyor> çok sık sorulan, hep evet. sorulan sorular. Yani Hadi. bunun bir gerçekliği var mı? Hem sahiden ne baktığımız zaman, İstanbul'dan öteye gittiğimizde Anadolu'da önemli Osmanlı eseri diyebileceğimiz Ansağağı. Aslında, aslında var da, e, biz dikkatimiz pek çekmiyor çünkü onlar öteden beri. Şimdi Anadolu'nun e, yarışım et, yani o, Türkler tarafından ele geçirilme tarihi çok eskiye dayanıyor. Selçuklular zaten bütün ana büyük şehirlerde, Sivas'ta, Amasya'da, şurada, burada, yeteri kadar zaten bu binaları yapmışlar. Yeniden bir yapmaya ihtiyaç çok ki orada. Ama ona rağmen yine yapmıyor. Amasya'ya gittiğimizde e, işte ikinci bayazı, külliyesi var. Yine buna rağmen evet. külliye yapmış. Konya'da var. Her yerde paşaların yaptığı şeyler var aslında. E, bizi yanıltan şey Balkanlarda hiçbir şey olmaması. Balkanlarda da Osmanlılar aynı şeyleri yaptılar. Ama Balkanlardaki fark orada daha önce böyle bir varlığın bulunmaması. Çünkü İslamiyet Osmanlılar da Balkanlara geldi, intikal etti. E, dolayısıyla orada tabi bir gelişme var yani. hamam. <gülüyor> e, ilk olarak yaptığı şeyler bunlar. Bizim Saraybosna'nın kuruluşu en tersendir. önce Hüseyin ve Gaziz Hüseyin bir cami, bir imaret yapıyor, bir 20 sahne getiriyor, bir pazar kuruyor ve bir biter sonra koca bir şehir haline gelecektir Saraybosna. Yani budur. ya yani yoksa hani özel olarak Anadolu ihmaller Balkanlarda her şey yazıldılar diye bir şey söyleme. Zaten. Satırlandırılmış Hayır, zaten bunları yapanlar özel çavıslar. Yani devlet bir bugünkü bir devletten para temin edilmiyor ki. Bir bezi yazan bir paşa. Kendi yaptırıyor. Nerede yaptırırsa yaptırıyor. E, ona bakarsanız mesela ne şehir, ne tamamen şey tarafından kuruldu. İbrahim Paşa, Damat İbrahim Paşa tarafından kuruldu. kuruldu. Kendi şehiz, kendi bakımları var, e, kim has e, bölgeleri var. Onları hayra görüyor. hayra şey yapıyor. Akkazanlı, hayra harcıyor. Böyle yani, hayra yapıyorlar. Yani o pek kendi doğru bir yaklaşım olmadığını işte o. Günce, e, şeylerde, dizilerde. <gülüyor> çok garip şeyler görüyoruz. Devlet şey yönetimiyle haremin bu kadar iç içe olması alacak bir şey değil. Harem yaşatısıyla devlet şeyleriyle Yani evet hiçbir ilgisi yok. Şimdi mesela orada gösterildiği gibi asla olmadığı çok açıktır. Hele dış politikada da haremin hiçbir etkisi olmaz. Ancak ne etkisi olabilir? Sultanlar üzerinde e, haremin ancak hani bir vezir azam tayin falan, nepotizm, akraba kayılması şu falan ancak bunlar olabilir. Onun için devletin dış politikalarının ortaya çıkıp belirmesinde hiçbir etkisi yok. Yani ama devlet işte şu memur tayiner, bu tayiner, tek vezirzam belki paşanın zaafı olan bir işte şey e, hanım sultanlardan bir tanesinin etkisi olabilir yani onda bir şey yok. İşte Hürrem Sultan'la kanun arasındaki ilişkiler çok güzel olduğu, çok açık olduğunu biliyoruz. Hürrem Sultan etkisi altında olduğu çok açık kanun. Yani anlıyoruz, ona yönelik bir takım hareketler yapmış olabilir. Etki olumlu mu olumsuz mu? Yani bunu e, niye yaptı mesela e, olumsuz bir, e, olarak baktığınızda? E, Sultan'ın bütün amacı kendi oğullarına saltanat açmaktı. Şehzade Mustafa'nın katlemesi mesela. Yani bu anlamda devletin kendi içesi hesaplaşma oldu. Şimdi acaba hakikaten Mustafa tahta geçiyor olsaydı ne olacaktı bilemiyoruz ki çünkü öyle bir şey olmadı şu anda. Yani. Onun da onun olumsuz mu olumlu olduğunu bilemiyoruz. Olumsuz olarak olması için bir devletin büyük bir bağlarıyla karşı karşıya kalması lazım. Böyle baktığınızda öyle bir şey yok. Çünkü dış politika açısından hiçbir problem yok. O yüzden yani bu bir e, içeride bir rekabet var, bir saltanat mücadelesi yaşandı ve bunu Ömer Sultan ön plana çıktı bir müddet sonra e, oğullar arasında birine tahta geçirmek için çok uğraştı. Ömer vefat etmedi. E, erken vefatı bu buldu Ömer Sultan'ın ve iki tane kendi oğlunun mücadelesine şahid olmadı Bayasıt'la Selim. İkisi de ana baba bir kardeş. Sen bürokrasinin devamında. Enderun eğitiminin çok büyük bir soru evet, var. Ne zaman başladı yani bu enderun e, Bu aşağı yukarı e, bu kulam sistemiyle bağlı bir durumdur. E, özellikle şeyden itibaren bir Jumat döneminden itibaren bu glam sisteminin yani bu çocukların alınarak yetiştirilmesi işinin yeni içeri asker olarak sonra idareci yetiştirilmesi işinin başladığını, Yıldırım Bayezid döneminde etkili bir şekilde ortaya çıktığı ileri sürülüyor. Ama bunun bütün çerçevesinin ana şekilde, klasik şekilde ortaya çıkışı Fatih Zamanlı'dır. Fatih zamanı çünkü teşkilat kanunlanması var elimizde. Bütün devletin teşkilatı efendim ekonomik yapısı ile ilgili hükümler Eee işte bütün bunlar hep teşrifat hatta teşrifatla alakalı hususlar. Hepsi kanun dönemindeki kanunnamelerde, ben anlaşıldığına göre o dönemde ortaya konmuş şeylerdir. Yani ciddi anlamda bir dediğim ya sözlerin başına bir dönüşümü oldu Fatih döneminde. Burada çok açık olarak görüyoruz Fatih dönemindeki bu gelişmeleri. Değişimin sisteminde mesela yanlış bilinen bir şey var. Ee, yani sürekli olarak değişim usulüyle erdüna ve diğer şeyleri işte, için çeşitli şeklen çocukların ve sevgili müstünler arasında olduğu söyleniyor ki benim okuduğum çalarıyla bazı tarih kitaplarından hani, aksine yoksul ya da çocuğun yetişmesi sistemi yani bu de bu e, kişiler toplandığı sırada yani bir tür e, çocukların toplandığı dönemler kendi yani çocukların da yani, değiştirilmesi yani içerisinde sahaya dönemlerine e, normal dair. olarak yani, yani bu, sadece tabi üstüne de oluşturduğuna evet. söylüyorum ben. şimdi e, ilk, dönemler, ilk dönemlerde Anadolu'dan bu anlamda çocukların geldiğine dair bazı bilgiler var istisna gibi görülmekle beraber var fakat daha çok bu değiştirme alanlar Osmanlı belli alanlar. Mesela Bosna civarı, bugünkü Yunanistan bölgesi var. Bulgaristan'ın belli bir kesim var. Belli bölgeler var. Zaten bunlar hep kayıtlı kuyutlu. E, elimde benim şu anda üç tane defter var. Eee 2. Bayez döneminden kalma. 2. Bayez döneminde bu değiştirme alan olanların kayıtları tutulmuş. Yani devlet bunun kaydını tutuyor yani. E, oradaki çocuğun şeyini yazmış. İsmini yazmış. Baba adını yazıyor. Ondan sonra, yanında da çocuğun vasıflarını sayıyor. Uzun boylu, çatık kaşlı, e, e, kara gözlü efendim, e, mahkup veya neyse. E, Tebası da beni var mı? var, şusu var, busu var. Tebası da var mı? Nasıl? Hani hangi... E, ha, sayı, mesela ha, Tırhal, Tırhal sancağı şu köy diyor. Köy, köy. Teba, teba. Yani yavuzlu muydunuz? Yok, şimdi. Yok, yok diyor, şimdi. Teba dediğiniz şeyden anlaşılıyor. Bölgesinden anlaşılıyor. Hı. Mesela Tırhala bölgesinde nerede olduğunu biliyoruz. Bugün Günah İslam'da Tırhala bölgesinden yerleşici var ee, o bölgelerde. Ee, Ruvasıl da oldu. İsimlerle anlaşılıyor. Yani ve Bulgaristan'da veya Boşnak hersekte Boşnak olduğu anlaşılıyor insanlarda. Arnavut, yani. Arnavut da vartı. Arnavutlar da vartı. Ege'de de var o kendi yerleşim yerleşti. Yani Türkler de var orada söylediğiniz bölgelerde yaşayan. Eee yani oradaki değişimi Türk bölgelerden alınmıyor o dönemde. Türklerden evet, yani değişim yani alınmaz. Direkt oradan. Var, Onlar doğalî bir şekilde istiraya intikal edenler var. Öyle anlaşılıyor. İlk dönemlerde var, son dönemlerde bu benim klasik dediğim dönem pek fazla yok yani. Bölgeleri belli. Yaşları da belli. Çünkü gelen çocukların ben orada yaşlarını da yazmış altına. 12 ile 15 yaşlar. Mimarsının da ilgili böyle bir şey vardır, karışıklık vardır. Ha, yok, o, tabii, gelenlerden bir tanesi şeyde, yani bu Anadolu'dan gelip o bölgede, orada gayrimüslim olduğu açıktır, mimarsinin yani, oldu. Tam adısı söyleniyor, mesela mimarslarında o söylediği bir şekilde gelen hani baktığınızda, şey olarak da sülalesi yazıldığında aklı olduğu oldu diye. Hani, ee, çiğ akrabaları var, Rum akrobaları var ama hani çevrede kendi adasının Müslüman erilleri evet. Türk oldu. Yani Türk o Anas köyü, şey, şeydeki Kayseri'deki köyün durumunu biliyoruz. Rum veya Ermeni evet. köyü mü olduğu belli. O bölgede, bölgede Türkler de var çünkü Orta Avrupa, pardon Orta Anadolu'da ciddi anlamda e, unutulan bir husus var. Hristiyanlaşmış Türk nüfusu var bizim. hani bugün Karaman'da dediğimiz bölgelerde de olmak üzere ciddi bir e, Hristiyan Türk var. Çünkü nüfusun çok ara, bu bölgelerde az olduğu için e, şeyler Bizanslılar'da e, buradaki bazı savaşmak üzere e, peçenekler bilmem işte bu avarlar şunlar bunlar, onlardan bir bölümünü getirip bu bölgelere yerleştirmişler. Hristiyanlaşmış Türkler var. Hatta o kadar ki çok geç dönemde bile hala adlarının Türkçe adı olduğunu biliyoruz büyük bir, bir kısmının. Hani tarih kayıtlarına baktığımızda işte Bursa bölgesinde ben gördüm bazı yerleri ki Karavan bölgesinde haydi haydi çok fazla var. Tamamen hem baba adı hem kendi adı şey yani normal Türk adı diyelim. İslami adı değil ama Hristiyan. Ne oldu onlar hocam? E, biz onu Karamanlı olarak bir müddet hepsini Yunanistan'a gönderdik. Karamanlıysa. <gülüyor> <gülüyor> Karamanlı. <gülüyor> <gülüyor> hocam bir şey soracağım Bu hep benim aklıma takılır. Bu dönem hep sizin bahsettiğiniz çağ parlak çağrı. Evet. Bir de Tanrı ile çok kutsileştirilmesi kanun ve akarinde de 1699 sonrası gerileme dönemi, yenileşme dönemi başlardı. Bu derece büyük bir padişah. Yani bu anlatılan, anlatılanlar alt alta koyup topladığınızda çok büyük şeyler çıkıyor. Neden bir şey dönemine dönüştü bu? Yani çok parlak bir padişah. Mesela Yahudilerin üç tane hatasından bahsederler. Yahudilerin e, İngilizisyon'dan şeye alınması. 1835 kapılcasyonlarının yapılması. Bir de Katoliklere karşı Karnist desteği. Eee bir de tabii en büyük faktörle söylerler. Eee Nürnberg faktörü. Yani bu herhalde. Yani e, evet. Siz, yani bir tarihçi olarak da bunlar hep alt alta koyduğumuz şeyler. Evet. Bunlar şimdi aslında çok önemli hususlar değil. <gülüyor> şöyle söyleyeyim çünkü İlk önce şey deriz değil mi? Kanun'un kanun için kastediyorsunuz. Bu evet. 1800, e, 1536'da Fransa'ya verdi kapitülasyon ikes. Ondan çok dönen sonraki yani dönem. O kanunla bir alakası yok evet. onun. Ama e, o kapitülasyonların başlan biçimler evet. 1536 Ortadan olarak. Bahsediyor. Siz 1536'yı söylüyorsunuz. Evet. E, o dönemde Fransa'da vermiş oldu. Evet. Şimdi bunlar karşılıklı e, verilmiş şu an şeylerdir. Bu sadece ticari mallar arasında e, rahat gelip e, pazar açılmalarını temin ama Güde bunun mukabil var, bunu biz bunu bilmiyoruz. Hepsi sadece tek taraflı. Aslında ciddi anlamda karşı tarafa yönelik olarak Osmanlı tüccarlarının gittiğine dair bir sürü kayıt var. Büyük Osmanlı tüccarlar olduğunu biliyoruz. Arşivler evet. şimdi yeni yeni çıkmaya başladı. Kayıtların pek çoğu. Ya yani da e, bu ticaret karşılıklı biraz aslında. Saadet aynı zamanda bu ticaret teşvik amaçlı bir şeydir. Yoksa yani kapılıyorsa verildi. Bu bunun tesiri Mission Salt'a verildi. Ta işte 19. 1980'lerden dönemi de var verili. Yani, orada var. Bu bir anlayış yani, yani. bir de eee yani, devletin bu. Yani, yani, bu tam doğru bir şey yani anladım. o doğru bir yaklaşım yani, değil. Bunu evet. Hocam. Evet. Hocam, o konuyu biraz açabilir misiniz? Sizi çok yorduk, çok özür dilerim ama. Mesela Osmanlı'dan sözler verir. Özel bir yapısı mı oldu? belli bir kalıbı mı oldu? Bundan Evet yani bir ordu devlet ama bunun yanı sıra tabii ederek ka karmaşık ilişkiler var. Sonra i̇şte şimdi ticaretten sonra özellikle ticaretin yönlendiği yer kimseler var evet. belli. Ya yani evet. bu sermaye birikimine yol açmadı mı? Niçin yol açmadı? Yani tabii o kontrolünle. Tabii tabii ciddi bir meseledir o. Ee, bunlar evet. nasıl yeni yeni çalışılıyor belki bu konularla alakalı şeyler. Bu sermaye birikimi o İslam dünyasında e, ciddi meseleler bunlar. Mesela Osmanlılar bunu özellikle vakıflar bazıda çözdüğünü görüyoruz. Mesela çok büyük vakıflar var. Bu büyük vakıfların önemli sermayesi de kapital, para yani bunlar. Şimdi elimizde şehir var. Bu muamele, ticari muamele burada biz tespit ettiğimiz için rahatlıkla görüyoruz. Para vakıf dediğimiz bir sistem var. Mesela bu para vakıfları vakıf dolayısıyla ciddi miktarlar ulaşmak vaziyette ve bunu alan hem Türk hem de gayrimüslim tüccarlar var. Bunlar ciddi anlamda buradan borç alıp ticaret yapıyorlar yani ticaretmeye yani, mı? Yani muhtemelen işi ortak şirket, yani ortak şirketler var. Ticaret yapan ortak şirketler var. Çünkü biz bunları e, gene dediğim gibi sicil kayıtlardan görüyoruz. Sicil kayıtlarında mesela bir gayrimüslim, bir Müslüman Türkçe ve 3-4 kişi bir araya gelmişler. Bir ticaret, iştirak kurmuşlar. Onu kadıya tespit ettirmişler. Hani bir problem olduğu zaman e, elinde belge bulsun diye. Bu kabil bilgiler çok var. Bir de e, yurt dışından burada temsilciler var yani onlarla yapan çalışmalar var. Mesela ben şey, Manisa bölgesinde falan çalıştım İzmir dolayısıyla. Orada da e, bazı tespitlerim var. E, biraz da yerli gayrimüslim unsurlar, Yahudiler özellikle bunda önemli, aracı ticarette. E, şeydeki bu yerli oradaki büyük çiftlik sahipleriyle e, anlaşma yapmışlar. Şimdi öyle büyük çiftlikler var ki vezir azam hastaları bunların, bir, çok ciddi anlamda gelir elde ediliyor. Yani daha ürün elde ediliyor. Ürünlerin pazarlamasına izin vermişler. İzmir'e hmm. götürüyorlar. Pazarlıyorlar. Mülkiyetleri evet. kendilerine geldik. Hayır, de, mülkiyet e, şöyle. Şimdi evet. devlet e, mülkiyet verebilir bir vezir azama. Ama bu mülkiyet kiralıyor. Bu, bu, hayır, bu mülkiyet mülkiyet de var. Evet. Fakat bu mülkname e, her zaman tehlikeli bir şey. Devlet, el koyabilir ona. O yüzden o mülkü genellikle bunlar, büyük vezirler e, vakfat çevirmeye çalışırlar vakıf hale getirdiler ki hani hem kendi ailesini biraz nemalansın hem de artık vakıf malı olsun. Devlet buna el er koymasın anlamında. Normalde bütün topraklar devletin malıdır. Yani onun işletme hakkıdır. Yani sistem sermaye bir evet. hiçbir zaman müsaade edin. Yani Bu sistem, yolda yani evet. değişik yollar var. Evet, sermaye, Ama, yani, var. Sermayenin Şimdi. temelde birinci kaynağı padişah ve hanedan ve onun idarecileri vakıfları kullanıyorlar. Hasları kullanıyor. Toprağa dayalı, toprak mülkiyetine dayalı. Topraktan gelen, mülkiyetten kaynaklanan verimi tımar sistemi denilen bir sistemle veriliyor. Fakat hiçbir zaman Osmanlı zaten Osmanlı'nın çözülme nedeni... Bence, yani... bu değil. Bence bu değil. Neden derseniz yani sermaye birikmiş olsa bile bir tek ticaretin olduğu yerde senamaya ilgisiyle işarete müsaade etmiyor. Hayır, yani etmiyor değil. Ticaret. Yani büyümesine müsaade, müsaade etmiyor. Ediyor. Yani kapitalin e, mahiyet değiştirmesi lazım ki yani e, örneğin Batı'da gördüğümüz gibi ya bilmiyorum tabii yanına gelir de gibi e, şeye dönüşmesi lazım. Yani sanayiye dönüşmesi evet. lazım ki o kapital kapital olarak bir işe gelmesin. Evet. Yoksa Ticaretin yapıldığı yerde ilkel bir yani evet. şeyin oldu yani kapital olsa ne olur, olmasa ne olur? Şimdi zaten bu Karnaksız'ın evet. da bu yarı feodal, Sencer, Sencer hocanın da, hocam daha iyi bilir. Asit'e bir ödü şey Asit, Asit e Asit e tarzı, onları vazgeçildi. Evet onlardan. Feodalizmin ee, <gülüyor> yani, kırılmaması. 1838 İngiliz ticaret anlaşması oluyor bizim. 1839 herhalde Meşri rejimi bir belgelen kraliyet, monarşi yönetimi Japonya'da toprağa vergilendiriyor. Bizde toprak hiçbir zaman vergilenmedi. Ve o vergilendirme de bir sermaye büyüklüğüyle. Japonya, o küçük ölçekli işletmeleri kurarak sanayişi. Bizde böyle bir sistem hiçbir zaman ekonomik olarak olmuyor. Ya yani biraz... <gülüyor> <Şimdi Osmanlı. gülüyor> yani ne oluyor? Şimdi toprak mı Toprak <gülüyor> Sanayi devrimine kadar en sermaye bastığı, o. Oh. Bir sermaye farklı olarak usul Ama ticaretler elde bir ekim değil. Şimdi bu iki Bir evde kesimlikle elde devlet, devletin dağıldığı sağaların toplan bir gelirin e, bu devletin sahipliği de kendi ticareti kendi bir bir Şimdi Osmanlı devleti kendi dediği derdi Ama herkesin başına dikkat et. Yani Osmanlı'da her parasını şey. Var. Ama bir paşa ve fark ederse, veya gözden düşerse veya herhangi bir şey bu ediyor. Yani malın, devlet hizmeti devleti edilen malın, devlete karşılığı bir ama ticari devleti edilen mal da devleti alakası yanlışsa şöyle bir husus o zaman ticaret vesaire uğraşlarla devleti dışında elde edilen servet ülkeleri elde edilebilecek zenginlikler çok sinirli. Bu Avrupa'da da böyle, bir izledi. Sivil halkla, sivil halkın evinde sivil ticari faaliyetlerle bir takım böyle el sanatları vesaireyle büyük servetlerin elde edilmesi bu sanayi devrimine giden ön aşamalarda başladı. Avrupa'da bunun biraz istisnası büyük ticaretleridir. Yani Doğu Akdeniz İmanları'nda İtalyan şekillerine, oradan da Avrupa içine giden ticaret yolları üzerinde önemli köprü başlarımızdan bazı partiler, Almanya'da, Fugler'ler falan gibi. Bunlar bu sanayi bu ilişkinliğe giden zamanın öncesinde de önemli bir gelir birikimleri elde etmişler. Fakat bunlar istisnai uluslararası ticaret yolu üzerinde Kafeteli bilinmesi e, değil de kontrolü mesela Batı da bunun Şimdi karşılığı. Batı da bunun karşılığı yani nepeh hemen nepeh hani Batı bunun karşılığı kilise, kilise. Kilise para'yı kontrol ediyor. Yani o karşılığı Osmanlı da yapıyor. Kilisenin devletlendiği kilise e, siyasete e, şey yapıyor. Gücü var. Siyasi gücü, var. gücü oluyor. Daha ekonomik fonlar. Yani kilisenin devletlendiği fonlar kalmamalı sermaye direkmenin sanayileşme geçmeye dönüşümün yönünde bir konu olmuştur diye Ama bir güç faktörü olarak kendisi toplum içinde madde imkanları olan bir güç faktörü olarak önemli bir konuma getirmişti. Şimdi Osmanlı devletinde bizde en önemli sanatları yani yoğun üretim mesafı olsanın etçiliği dokunmaca Buradaki bazı işleri bir takım araştırmalar yapılmış. Burada evde edilen e, yani gelir bir burada en varlıklı üretilerek iklikçilikten dip veya işte dokunacaklar e, <gülüyor> ve servet elde etmiş kişilerin en önemli bir orada bir sancak yeni gelir kadar değil. Yani Osmanlı evretimleri bir sancak yeni aldığı para o yörenin veya Osmanlı en zengin yörelerinde dahi e, muhtelif ticari faaliyetlerle elde edilebilen bileklerinden daha fazla. Şimdi e, demek ki Osmanlı iletişi şartlarında bu e, muhtelif görevlerle bu sefaiye birisiyle tıpkı Avrupa'da da üstüne işte bir bir konfliktarlar var. Asıl daha bir de bir şeyler Ama bu olmamış. Şimdi biz Osmanlı iletişiyle karşıdıklarına bağlı. Yani, yani belki bu, geri kalmış dememek şey, lazım. Yani, Sistemler şey, çok farklı, evet yani. Bir şey söylüyorum, benim dikkatimi çekti. Ee, devletten imparatorluğa dönüşüm oldu. Ne Tanzimat'ta bu e, devam etti, ama Tanzimat'ta imparatorluk değiller. Yok, Tanzimat'ta şöyle oldu. Tanzimat'la beraber e, yani yolumuzu değiştirdik biz ya, tamamen. Yani, yani, evet, ama devletin yok. devlet onun özelliği sürdü. Tabii Şimdi, yani süren neydi? Yani onu ben merak ediyorum. Bir de şunu söylemek istiyorum. Yani Osmanlı'nın yıkılışında e, düş e, görünen etken olarak e, 1780'e kusuransı ihtilalinin, işte hukuki e, kazanımlar bireylere sağlaması ve buna bağlı olarak e, ulusal ziyaretli yani milliyetçi bakımlarının yayınması e, yayınması. Şimdi bu görünüş olarak yani hasat şey, dış, bir işci şey olarak doğru olabilir fakat buradan hareketle yani mesela İngiltere'de bir kraldı imparatoru sürdü Hollandalılar da ağır duruyor Osmanlı da yani bir niye sürdü Çünkü e, Osmanlı zaten bir ulus üzerine inşa edilmemişti yani bir imparator, bir millet imparatoru varsa veya kralı varsa o ulusun kralı olmayan bir şeyin kralı olmaz zaten yani bir ümmet zihniyeti var idi ise, onu nasıl kral yapacaksın? Bu durumda tanzimatta e, süren neydi? Yani böylesine bir e, çok farklı bir durum varsa tanzimatta sürdüğünü söylediğin şey neydi? Yok şimdi ben aslında onu kastetmedim. Benim demek istediğim şey şu oldu. Yani Osmanlı Devleti'nin bu klasik yapısı, yani imparatorluk vasıfları vesaire, kendi işlemliklerine yönelik olan bu düzenleme çabaları söz konusu iken ...ve çareyi kendi içerisindeki dinamiklerden arayıp onu dönüştürmeye çalışırken... tazimat ve edip, için şu senin dönemden itibaren önce askeri sistemde başlayan batılılaşma trendi içerisine girdiğinde... Osmanlılar bütün ana sistemlerini batının müesseselerine göre değiştirdiler ve organize ettiler. Demek istediğim şey benim buydu yani. Bu da ciddi anlamda eskiyle büyük bir kopuşu meydana getirdi. O kadar ki mesela benim enteresandır... 15. 16, 16. 17. yüzeyden kalma devletin resim belgeleri var. Ee, bir müddet sonra 1800'ü galiba 80'lerde mi ne? Abdurrahman Şeref Bey galiba, Ahmet Ütül Efendi galiba olsa devlettir. Ona devletten bir şey, bir şey lazım olmuş devlet arası münasebetlerde. E, bir takım burada e, belgeler bulduk ama bu belgeleri okuyacak adamımız yok. Size en son müraca ettik. Diyecek kadar bu şeyden korkmuş bir durum söz konusu oldu. Tamamen kopmuşlar. Mühessilerden haberdar değiller. O yüzden mesela o Mali Mektepler kurulduğu zaman Mali Mektebi kurulduğu Ahmet Beşik galiba. O bir tekalif kavali diye iki cilti kitap yazdı. Yazılısının tek şeyi eski Osmanlı sistemine ilgili defteri tanıtmak idi. Yani böylesine bir kopuş ve e, tamamen bu, e, dönüşüm meydana gelmiş. Benim kastettiğim şey oydu. Yani asıl itibariyle yansımadı. Tamamen e, eski sistemlerden vazgeçip farklı bir mecraya doğru gitti ve bugünü devam eden bir trendi. Söylemek istedim ben yani. Bir de şu evet. var yani bütün her şeye rağmen batıda çok kötü bir değişim var ama Osmanlı İmparatorluğu e, kanundan çok daha sonra bile batıya e, bugünkü anlama yakın bir elçilik göndermiyor. Şeyde başlıyor elçiliklerin başlaması aşağı yukarı 17. yüzyıldan itibarendir. Bugün daimi değil de geçici elçiler evet. sürekli gitti geldi gitti geldi haberleşme var gerek duymadı ta işin senin zamana kadar daim zaman da ne Çukur. gelişmeyi Tabii. izleyebilirsin evet. ne değişimi kendine de uyarlayabilirsin yani onu, onu takip şimdi çok, şimdi çok iyi takip ediyor onu biliyoruz çünkü mesela orada en Osmanlı en kötü zamanda bile, Batıda medaya gelen silah teknolojisinde özellikle en ufak bir şey hemen Osmanlılarda hemen ertesi şeydi. yani teknolojiyi takip ettiğini istihdam ettiği yabancılara istihdam ettiğini biliyoruz e, fakat tabii arada büyük bir sebebi, ben her bunu bir şeye bağlıyorum. Osmanlı Devleti bulunduğu cevap itibariyle rutin şey kaldı, donuk kaldı yani. yani Mehmet Gencin meşhur tabiri vardı, yani 80 kilometre giden arabayla 20 kilometre giden bir hız. O da ilerliyor ama öteki 80 kilometre hızla ilerliyor. Yani Dolayısıyla o da işte bu dönüşüm, sanayi devrimi, sömürgecilik, akan paralar Avrupa'ya doğru. bunla rekabet mümkün değil yani. Biraz Osmanlıların bu anlamda e, ciddi anlamda bu anlamda bozulaması gerilemesinde dış faktörlerin galiba çok da önemli evet. rolü var gibi görünüyor. Şey evet. keşke Mehmet Bey'i çağırsaydız, o da anlatsaydı bu iyi, sıfır, lazım. onun meşhur ya bir tezi vardır evet. sıfır şey diye sıfır yani ulaşılmak istenen ideal insanlıkta hani bu kapitalizm bilmem ne yani şimdi liberal ekonomi bu sıfır ekonomi sistemini ortaya koymuştu. herkesin rahat çalışabileceği keşke onu Çartı bileseniz de zaten. Tamam onda. Fakat eee husule kop Evet, <gülüyor> e, potat, e, hastayım, Öyle, evet. E, Anlatıyordu. E, <gülüyor> üretimlerin bile ticari olmadığını söylemişti bize. Evet. Yani ziraî üretimleri o bölgenin ihtiyacını karşılayacak daha başından devlet müsaade etmiyor demişti. Ben tabii olarak o olarak. çok o konularla pek meşgul olmadım ama yani genel evet. olarak genel bilgilerden ancak burada söyleyebilirim detaylı çalışmak detaylı lazım kayıtları. Söyleyeyim. Çünkü bu ekonomik kaldı, hani de, bugün de, her <gülüyor> Osmanlı e Biz bizim e Daha önce azdı. Yok, 1600 bin 1500 yıllıklarda falan bu kaplansımlar falan verdiğimiz zamanlar tek ve tekstil, yani tekstil o zaman için en önemli bir mal önemli sanayi malıydı. Cam eşyalar da hatta e, serin şey, çin şeyler gibi metal eşyalar da Türk malıydı. Ancak bildiklerim bazı Türk camlar, bazı Türk işler çapraz bir malı ile yakın şeyler Gün günlük kumaşlar, kumaşlar falan oluyorlar. E, daha ziyade değil. süslü kumaşlar. Ama bizim ticaretimiz pozitif yani tamamen hmm. açıktı dediğimiz. Biz fazla bilmiyoruz. Hatta bildik. Ancak tarama kâbiliği biz de ticaret yaparız, değil mi? Mam kâbiliği yapamıyorlar, nitelikli malları yok. Ee, şöyle bir şey de yapıyorlar, ee, bize sahte parıtı, yani altın yaralar, altın kırk yaralar, içi bakır, dışı altın cinsinden bakmış bir, bir altın ceket özel bir lazım. Almak lazım. Almak Önemli şey yani önemli değil, de önemli biz biz Peki biz neden bunlar ticarette böyle bir Şimdi bizdeki tezgah kuşları, yani kürimletik, kürimletik, kürimletik, kürimletik, mesela, kursa, çok kısa bir süreç içinde bu hangi piyana bu süreç başlangıçta e e Aynı şekilde insan için de çalışmış. Hatta bazı para üretim e etkisi Yani yüzlerce senin zaman geçmiş bir anısı Bu süreç 40 e dış ne kadar işe? İkizler zaten üstüne miydi durur? Örneğin tamamen Avrupa Fiyasası'nın büyük, büyük boyutlu teşkil üretimleri var. Bunlar hepsi bir, şey bir Bunun nedenleri? tavsiye ediyoruz. bir daha size daha söyleyeyim. Bir de bir edersen, bir, edersen, bir de bir gelmiyor. Biz de merkezi, de başka şahı, bir başka kandışağını okuyor. Dersini unutmayacağım. Yapılan işlerin zamanında yoktur tarışım e, Ama aslında yapılanmış işler bazı seferler kazaların bazı kavramları eldelenmiş kişilerin yanlış sistemi kadar 14, 15, 15, 15, 15. azla denetime geçilir Osmanlı'da de eğitim sistemi malumiyet öykünde ya nasıl giderse işte zaten Rönesans döneminde de, dekorlarda yaşanmış. Sanayi de, evimde yapılmış. Yani çünkü e, hangi bağlı. De, biz ki yani doğum bilim bilim böyle 11, kadar devam ediyor. Bu, üst sene bir fikir bir bilim biletini bir ama oradaki yüksek seviyenin biz ilham ettiriyoruz ancak en iyi şartlarla bulunuyoruz. Fakat e, bu şekilde organize oluyoruz ki kısır dönemin dışından çıkmak mümkün olur. Yani yeni biletis herkese bunu bir süreç olarak, iş olarak iş iş görmek iş lazım. Bir <gülüyor> bir devlet Mesela çok ender olan, işte Rusya, bir yanda ben dedi, imparatorluğu parçalıyorum, bunu şeye geçiyorum. Yani Osmanlı da bunu tanzimatla yapmaya yani çalıştı. Tanızmak mı? Yani çünkü her büyük devlet kendi içinde sancıları Süret içerisinde e, yeni bir şeye dönüştürüyor. Yani Rusya bunu yaptı, Tabii, e, Çin bunu yaptı, yaptı Japonya Japon bunu Japon yaptı, gibi. Osmanlı yaptı. Japonya, Amerika aynı zamanda yaptı. Daha, evet. Biraz daha evet. eski. 1860'larda evet. evet. falan yaptı. Daha bir değil. Evet. Fakat başarılı oldu. Ondan da çok oldukça iyi bir imparatorluk anlayışı içinde biliniyor demek. Bu ne gibi bir şey zamanında işte 1860'larda 60'lar da bir, de, bir Kısa söylen. Onlarda mesela Rönesans yok. Ama Rönesans tamam. ne olabilseler ki? Modern resim yakaladı. Modern her yakaladı. Yani paralel şey yani evet. her yere aynı tamam. yürünen Şimdi bizde e, biz azimatta bunu yapıyoruz. Yani gibi dört. Azimatta biz eski şehirdeki her şeyi alıp ayıpanmışacağız. Filmler çekiyoruz. Ama biz başarılısak ne Çünkü Hı. Bunun birçok nedenle olabilir ama önemli nedenlerin var. <gülüyor> başarılı olamazdı. <gülüyor> aslında ben doğru değil. değil. Yani, başarılı <gülüyor> gitti savaşmak. yok olur. Yani başarılı olamadıklar da doğru değil. Hayatını susar. Ama olur. şimdi bakın, e, şimdi Osmanlı'nın en parlak döneminde Avrupa kendini yiyor. Ve onlar senin senle işte, yüzyıllar boyu süren bir asırlıklar Osmanlı'yı 10 18. asırlıklar 3 asır 4 asır evvelden yaptığı hazırlıkları geçiyor. Eğer biz başarısızsak bugün yok olur. Yani bizim başarısız olduğumuzu söylemek için Şimdi bu aslında bana değil. göre bu Rönesans reform denen şeylerin çok abartıldığını düşünüyorum çünkü bu dünyanın o dün yani Osmanlı dünyası Doğu dünyasına mahsus şeyler değil ki onlar Batı dünyasına ait olan dönüşümleri gerçekleştirdi hususlar. aynı şeylerin Osmanlı dünyasında beklemek hiç doğru değil yani kesinlikle hiç yani bambaşka bambaşka bir zihniyet var yani o iki zihniyeti birbirinden farklı Dizel olarak algılamak lazım çünkü Rönesans'i geçirmedik biz geri kaldık dememek lazım böyle bir şey yok yani. Bu yanlış bir kanaat. Söylediğiniz o belgeler arasındaki kopukluk yani o belgeleri okuyacak insanların olmaması tanzimat için çok önemli. Evet. O kopukluk ne zaman oluştu ya, ve o hale geldi? İşte bu, ne zaman başladı? bu işte, müess... Şu anda da ha. mesela eski belgeleri... Osmanlıca diyoruz aslında Türkçe ama okuyamıyoruz yani. Ya işte oku bu şimdi okuyamayız nezir, çünkü nezir biz tamamen yazımızı hani değiştirdik o zaman yazımız değişmemişti o anlamda Hiç, o söyledim. Tabi. Onda her o kopukluk. Ne i̇şte bu benim, e ne zaman mesela yani? bütün klasik bürokrasiyi kaldırdık. Divan hümayununa bağlı bürokrasi vardı onu kaldırdık onun yerine Avrupa sistemi ve veka bakanlıklar dediğimiz sistem kurduk anlatabilir miyim? Yani basit bir şekilde anlatıyorum bunu. Dolayısıyla onların kendi iç icraatlarında artık bu tip yazışmalar değişti ve Avrupa'yı tarzda farklı tür yazışmalar ortaya çıktı. Yazının stili değişmeye başladı. Dolayısıyla eski sistemi olan bağları tamamen kopardılar. Divan-ı Mahindu, bilmem işte Reysi Hiktaplık bilmem neydi. Bunlar alakalı hiçbir şey kalmadı. Yani bu, eski sistem değişmeseydi yok o zaman. Devlet gerek düzenlemeleri yapar mıydı? Demek Hayır öyle bir şey söylemiyorum. Çünkü onu bilemiyorum. Şu anda evet. tabii öyle olmasaydı ne olurdu diye söyleyemem. Bir şey, iş var mı diyor. <gülüyor> Olmaz. Çünkü eski sistem <gülüyor> devam etseydi de buna dönüşüm olur muydu? Kendi nasıl dönüştürmesi gerekirdi? Başka çare yoktu. Yani ben onu yani tanzim batıya dönmesinden başka bir e, çaresi olduğunu düşünmüyorum. Kendi sistem içerisinden bunu dönüştüreceği de çok zor bir durumdur. Ya Yapamaz bir şey, gibi geliyor bana. Yani. Tabii ben İparatorlu o konuları çalışmadığım için çekil ancak söyleyebilirim. Osman batı ile kıyaslanamayacağı yönden mutlaka var. Dönüşçüler Rönesans'ın Osmanlı'da olmasını zaten ummamamız gerekir düşünmesi çok makul görünüyor ama Osmanlı artık manada bir doğu devleti değil. E, Fatih hatta yani şeyden itibaren Osman Bey'den itibaren Atiye. yani onunla olan etkileşimi kendisini de değiştirmiş. Dolayısıyla Avrupa'daki Rönesansın olmaması Osmanlı'nın birçok değişimi aniden yapmak zorunda kalmasına sebep oldu. Yani Tanzimat döneminde o radikal drastik değişimler bir öncesi olmamasından kaynaklanıyor. Halbuki evet, Osmanlı Devleti artık bir Batı Devleti. Yani %50 belki Batı Devleti. Ama yani. düşünce ve zihniyet olarak farklı bir dünya. Işte yani dini düşünceler, farklı... yapılar sonra yani bat, bat, Batı'ya karşı tabii. Batı Çünkü da. Ama şimdi Batı'ya karşı yapılan şeylere bir, bir küçümseme ve aşağılama durumu da söz konusu. Yani Batı'ya kendini daima üstün ad bir zihniyetle tamam, bakı, tamam, bakıyor. Tamam, tamam, ama tamam. onun yanı sıra oradaki meydana gelen bütün gelişmelerde dikkatli şeyi takip ettiğini görüyoruz. Çünkü bir sürü adam götürüyor. Ama bu neredeyse teknolojide, silah teknolojisinde, bilmemler, bor tanesinde şurada burada kullanıyor. Yani. Ama kültürel anlamda Batı'ya yaklaşık bir değişim zaten beklemek Ben demek istediğim şey yok. Mümkün değil yani. Böyle bir şey olur mu? Genel yabancı görüyoruz. Yani genel yabancı, yabancı, yabancı, yabancı. yabancı. Yani Peki. şeyle mesela 1720'de işte, Paris'e giden erişler var. Hatta Evliya Çelebi mesela yazdıkları çok enteresandır. Yani orada bir e, şey anlıyorsunuz yani bir durumu ve e, bu bir e, onlara karşılık bir yabancılaşmayı çok açık olarak burada görmek evet. mümkün. Yani, görüyorsunuz Evliya Çelebi yazdıklarından bile bunu görüyorsunuz da 1660'da da falan. Yani, yani işte eğer Osmanlı. E, o bireyselliğin temeli üzerine kurulan batıdaki gelişimi kendi Rönesans'ını, kendi uygun şekilde yapsaydı belki çok köklü ve ani değişiklikler yapmak zorunda kalmazlar. Çünkü Osmanlı artık klasik manada bir, safa bir imparatorluğu değil. Yani i̇şte kendisi o, tanrısal güçten tabii, değil, bir şekilde, dünyevi bir şekilde kurgulamaya çalışıyor. Yani Almanya, Almanya çalışıyor. Almanya çalışıyor ama işte bu, dediğim gibi o şeyler, e, pek e, yürüm, yürümüyor kadar. yani. Çünkü önemli problemler var. Bir de sürekli olarak bir e, batıyla, özellikle bakın bu da unutulan bir nokta var. Osmanlılar 16. 17. yücreti var. Sürekli kendileri gibi güçlü bir ile karşı karşıya kaldılar. Ve ciddi büyük mücadeler var. Çok önemli miktarda mücadele o bölgelerde yani batıda. Kent topraklarını muhafaza etmek, korumak amaçlı mücadele içerisinde girdi bunun da aslında devletin üzerinde çok menfi tesirleri oldu. Bu anlamda. Kompleks yani. Evet, şey evet. yani, çok, yani çok. Çin gibi dünyanın en köklü kültürüne sahip ülke bile kıyafetini değiştirdi. Bugün Çin gördüğünüz zaman batı kıyafeti. Yani batının kendisi üzerine etkisi Batı'yı ne kadar düşünse ser ve kendi kültürüyle İşte Piside olsa... ikinci Mahmut da başladı biliyorsunuz. biz de değiştirdik. <gülüyor> de, de. ama onun arkasında yatan o bir tarihi evet. bir kültürel bir süreç var. Evet. Yani o süreç çok yabancı ve bir anda bizim eee ama sayın hocam, bak hey hocam herhalde burada sıkıntı düşüyordum doğuyor. Ya yani onu iki üç cümleyle ifade etmeye çalıştı yani pek bunda şeyim yok dedi. Bu Bizdeki reformlar, Rönesans yaratma olayı hep dış güçlerin bir takım üstünlük faaliyetleriyle oluş. Bilmiyorum yanlış mı? Yani büyük yetişilerin araya girmesi, büyük Paşa'nın İngiliz büyük yetişisiyle şeyi ilan etmesi, birinci meşrutiyetin ilan etmesi, arkadan yani bunlar hep Tabii ee, onlar Pekin'de hep Avrupalı vardı. Var. Hep onlar. Dönüşmesi ıslahat fermanı bu anlamda Yanlış çok kırıcıdır. Islahat fermanı cidden evet. çok farklı yani sistemi tamamen evet. iflası anlamına gelecek. Kazı sistemi fermanı. Şöyle Osmanlı'nın bugün bile yaşadığımız evet. din ve devlet çatışması içerisindeyiz. Yani bunu Osmanlı'da da görüyoruz. Bugün çok yoğun bir şekilde din ve devlet çatışmasını yaşıyoruz. Yani ben kötü veya iyi değerlendirmesine... Ama dünya değil. konjöktüründe de var hocam. Hayır, ama şimdi bu e, Batı'da kendi içinde bunu e, ayırarak ayırarak yani çünkü öyle bir yere gelmişti ki hani adamlar e, dinsiz olmadılar. Batı dinsiz olmadı. Kendi Rönesans'ın içerisinde din ve devlet işini ayırabildi. Bunu ayırabilmiş olması birçok sorunu çünkü... devleti... ...boşuna uğraşmasının önüne geçti. Osmanlı bunu hep boğuştu. Ve bugün hala boğuşuyoruz açıkçası. Yani aslında e, siyaset dini daima kullandı. Osmanlılar da çünkü evet, şey evet, var, evet. önemli ama bir nokta işte, bu. Yani mesela dediğim gibi gene yürüdü ama... ...diyelim ki onun şehri zeminde Ebu Suud Efendi... ...kanun döneminde olduğu gibi bütün örfü hukuk sistemini... ...itirazlar geldiği zaman oturdu, şehri zemine yerleştirdi... ...ve evet. devam etti sistem. Fakat bir müddet sonra özellikle mesela 16. 17. yılın ortalarından itibaren şu Kadızadeliler hareketi var. Ciddi anlamda devleti işte, etkiledi. Sebebi de şu. Batı cephede medenek gelen büyük yenilgiler o sırada vardı. Sıkıntılar vardı. Böyle sıkıntılı ortamda insanlar ne düşündüler klasik olarak? Biz işte dine karşı bağlılığımızı yitirdik ve bize başına felaket, felaketler geliyor. Bundan beslenen gruplar var bir tarafta. Kadızadeliler hareketi işte bu defa başladı. Namaz. Yani bu, bu trenler çok son derece önemli yani onları yapmadım <gülüyor> bak lazım 18. 19. 18. yüzyılda itibaren de ciddi anlamda Batıya doğru bir kayma var yani mesela o Damat Lale dönemi dediğimiz devir dediğimiz devirlerde olan şeyler çok ciddi şeyler bunlar tabii İkinci Mahmud'un um çok yani hemen Tanzimat öncesinde çok önemli atılımlar var zaten İkinci Mahmuttur asıl bahnesi bu dönüşümü sağlamaya çalışan acı içerisinde padişah sabah kalkıyor. O büyük problemler karşısında e, e, galiba konyakla başlıyormuş. Gece kıyıla bitiriyor. Eksin, ne yapsın zavallı? Ne yapsın? Genç yaşında da öldü işte var evet. şeyden Sirozan'da da. Büyük devlet kıyı. çok kuvvet değil.